Televizyonundasınız. Perşembe günlerinin bir klasiği olsun istiyoruz Yüce Allah'tan. Saat 23'te beraber oluyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Neden? Kurban Bayramı münasebetiyle dini mevzuları konuşacağız. Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından bahsediyordu Sayın Hocam. Elimde tesbih var sağ olsun bu tesbihi beraberinde getirdi. Tam bir Allah dostu, Allah razı olsun. Boş gelmedi yani. Allah benim... dostları hep hediye Allah tostudur. Allah razı olsun. Evet. Bu zikir tesbihiyle, kuka tesbihiyle geldi. E benim sayalım lütfen. Evet, Mücadelemle yeni Harb neler Televizyon çanlar olabilir. mü Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Ho evet. selam, selam verdiği zaman selamını iade etmek. Evet. Ve Ateşmitul âtıs, abşirana, yirhamuke Allah diye dua etmek. Elhamdülillah dediyse. Evet. Ve icabetü'd-davâ dini şerata göre yasaklar yoksa düğün meclisi gibi davetlerde ev davetlerine davetine icabet et i̇cabet. Yani hastayım yorgunum Eğer hatta şey Şafii mezhebinde söyleyeyim. vacip düğün, düğün davetine gitmek vacip vacip yani derecesinde vacip Şafii'de vacip onun için bir Hoca efendi vardı Şafii'di müftü efendi en ufak bir davet ya aman dikkatli söyleyin bana çünkü böyle bir şey olsa bana vacibe taluk ediyor <gülüyor> <doğru>. mecbur etmeyin beni <gülüyor> yani yani. Evet, mecbur olurum derdi ama bu haktır onlar zevi hasta olan hastalandığı zaman hastayı ziyarete gidecek. Yani Müslüman'ın tabii bir tanımadığı adamı her hastayı nasıl gidecek bütün dünyadaki hastalara gidemez. Evet. Ama komşulukta e, tanıdığı biri ise hastalandıysa yani bunu, gidecek. Bunlar külfet değil. Bunları yaptığında sevap yazılıyor, sevap yani. yazılıyor. Taksimetre ee, çalışıyor e, değil mi hocam? Hasta ziyareti Allah ziyaret. Allah Teala yarın ahirette ne buyuruyor? E, kulum eee Hasta oldum. ben çıplak kaldım. Beni giydirmedin. Aman ya Rabbi haşa sen çıplak kalır mısın? Falan kulum çıplak kaldı. E ona elbise verseydin beni giydirmiş kadar olacaktı. Ben yoksa münezzehim. Ee, ben aç kaldım. Beni yedirmedin. Aman ya Rabbi sen aç kalır mısın? Falan kulum aç kaldı. Onu yedirseydin beni yedirmiş olacaktı. Bu ifadeler böyle. hastaya gelince Emne Adem Meril tuflem taudni. Ey Adem oğul hadisi kutsidir sahitte geçen. Kutsü hadis. Kutsidir. Ey oğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Aman yarabbim sen hasta olur muydun? Emeyn abi falan hak Benim falan kulum hasta olmuştu ya. Şimdi öbürlerinde beni yedirmiş, beni giydirmiş yani sevap söylüyor. Evet. Bunda Emeyn e Sen onu ziyaret etseydin leceddeni diyor, Beni onun yanında bulacaktı. bulacaktı. Beni onun yanında bulacaktı. E hasta bekler hakketen. Ya hocam, insanlar bunu ya. öğrenince işi gücü bırakıp hasta ziyaretine Efendim, gitmesi hayır, lazım. Yani hastayı takın... ziyaret ettiğinde Allah onun yanında. Yanında. Allah'ı ziyarete gitmek istiyorsa bu kadar. Adam yani. Kabe'ye gider. Gafil gider, gafil gelir. Bir kere Allah ziyaret etmiş sevabı alamadan gelen nice hacılar var. Şuursuzsa. Evet. Ama hasta. Ama hasta ziyaretine giden Allah onun yanında bulur. Yani rızasını Kutsi demek. Kutsi hadis demek ne demek? Onu da. Hemen Kutsi hadis canatır lafzını Lafsını sallallahu aleyhi yani ve sellem. Ayetten farkı manayına nasıl Allah Teala Kuranda buyuruyor ki ben sizi affediciyim gibi. Burada da benli ifade kullanır. Evet. Fakat lafzın bize intikali ayet olarak yani vahiy olarak bu da vahidir. Fakat bir namazda tilavet caiz olan vahiy var. Yani Kur'an'dan olma şartı var onun. Hadislerle namazda kıraat yapamazsın. Bu hadisi de allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasırası Efendimiz Sallallahu Aleyhi vahyeder manayı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi o manayı kalıba sokar. Teleffuzu Efendimiz'dendir. Ama Kur'an ayetinin farkı nedir? Kur'an ayetinde Sebbihisme Rabbikele Ala gelir. Peygamberimiz Sebbihisme Rabbikele Ala'yı nakleder. Bunda bu manayı ona vahyeder. Efendimiz Aleyhisselam istediği bir telaffuz şekliyle manayı ifade eder. Evet. O zaman kutsi olur. Ben ama ifade ben, ben ey Ademoğlu diye. O zaman işi gücü bırakıp hasta ziyaretine gitsek de nasıl olur? Allah'ı hastanın uramanın. yanında bulacağız yani. yani. Ben onun müstakil kitaplar var. Yani ben de Arapça. Hatta sırf onları tercüme etmek istedim. Hasta ziyareti hakkında müstakil hadis ve dolmuş. Yani İslam böyle bir din ya. Kötü günde aranmak, sorulmak, Oğlum, nezaket, nezaket, asalet, e, civarlık. ama e, tabii ki e, üç güne kadar gidilmez. Evet. Peki, efendim, yani şimdi, onun adabı çok. Adama, Çünkü üç gün hasta gelelim. olmadan da gidilmez. Bir de gittiğimi çok oturulmaz. Çok yani adama, yani bu adama, bunların adabı ayrı. Evet, Beşincisi de cenaze. Vefat aynen. eden bir Müslümanın cenaze namazında hazır bulunmak. Evet. ...insanlarla iç içe... ...kötü günde yanında bulunma... Sosyalik. Sosyalik, evet... ...dezaket, evet. asalet var... ...hocam sorular var... ...ben söz verdim Şimdi, de bir seyircimize... Onlarla Şimdi bu 10 bir... geceleri anlatamadık. Hemen işte bir ara verelim oraya isterseniz. Geçelim. Yani Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakları bitti. anlattınız. Evet hakkı 5 bitti. 10 ee, geceleri anlatacağız. Oradan hemen hızlıca kurbana geçmemiz lazım. Zaten 10 gecenin 9-10'da kurbana gireceğiz. Bir de çok sayıda soru var Yağmur gibi. Efendim sorularınızı twitter.com Yani kesme. Soruların çoğuna cevap verilemeyebiliyor. O da Müslüman'ın hakkına girmeyelim. Evet beyaz tv.com.tr Adres bu buradan ulaşabilirsiniz. Muhterem hocam, kurban bayramı yaklaştığından dolayı camilerimizde müftü ve vaizlerimiz hutbede ve vaazda olsun kurbanlarınızı Diyanet Vakfı'na verin diye telkin ve baskıda bulunuyorlar. Tabi bu onun yorumu. Oluyor, böyle baskı var ben, mı bilmiyorum. Öyle böyle, bir... Bunun İslam'da yeri var mı camilerde ticaret yapılır mı bununla ilgili hadis var mı? E Sarı şimdi, yer yeni mahalle cami cemaatinden bir abimiz. E şimdi bu ticarete girmez ki. He. Bağış için ilan ediyor. Hı. Her cuma ilan var. Bazı bostaya toplanıyor, Filistin'e toplanıyor. Evet. Bunları ticarete girmez. Camile ticaret çaiz değil. kaybını bile ilan ettiremez. Evet, Hadi yani. şehirde diyor ki bir adam camile kaybımı bulun, şu şey mi kaybettim, gören var mı, bulan var mı diye ilanse duası var o adama. Allah kaybını buldurmasın deyin. Allah Allah. Tabii hadist. Böyle bir hadis var. Hadis sahitti. Niye geldim burada camide seninle karışırız. Burayı Kayıp karıştırdın kardeş. Yani <gülüyor> sen şimdi bir şeyini kaybettiğin diye mi <gülüyor> huzuruna karışıyoruz. Mesela biri ticaret yapsa, ticari bir konuda e, ilan yapsa, duyuru yapsa, konuşma yapsa, "La erbâh Allah'a ticaret ek. Allah ticaretine kar vermesin." Niye dua, dua edin? Camide olduğu için. Evet. Çünkü innelmesi acitlem tövneli adam. Mescitler bu işler için bilahi edilmemiştir. İnna bu zikrillah. Allah'ın zikri için bir Allah hatırlansın. Fakat e, bu diyanetin veya imamların bu gibi camiye bağış, yardım, deriyi buraya verin gibi şey. Baskı ne? algılamamalı bunda. Baskı niye olsun baskı? Öyle algılamış İla, yani. Yanlış yani. Ama bu ticarete girmez. Çünkü neden? İmamın burada bir karı yok. E, diyanetin kasasına yani şahsi menfaat için giren bir şey yok. Ne? Bunlar hayır kurumlarına dağıtılacağını düşünüyorum. Düşünüyorum. doğru. E, ama tabii ki ben da çok güzel hizmetler yapıyor. Yani Kur'an kursları da istiyor. Evet. Her türlü ihtiyaç sahiplerine. Allah'tan Türkiye'nin çok büyük bir geyiğiydi bu. Efendim, artık o yapıyor. Hava Kurumu dayatması vardı. Dayatması vardı. Ama evet. şimdi ben Hava Kurumu'na ver. ver. Ama dayatma iyi değil işte. O sorudan da gelirsek baskıları. Ha, gel, o hapten kanunen yasaktı Yasak, iki seneye gel. kadar. Doğru. Ver ama ver. verebiliriz. Şey. Yani baskıyla olmasın. Ya bir karakola çekiyordu. Millet verdi diye. Karakollara gidiliyordu biz. Biz Biliriz yani. Doğru. E şimdi bunlar aşıldı. Burada insan özgür olması lazım. Yalnız kendi satmaması lazım. Allah için kestiği hayvan hepsini evet. para karşı satamaz. Ne yapacak? Bir hayır kurumuna versin. versin. Kime daha fazla itimat ediyor da sayrım yerine ulaşacak diyor. İnanıyorsa hepsi... Müslümanları bu konuda sömüren de çok oldu efendim yalnız. Yani ya bunu efendim onda da iyi. oldu kurbanda da oldu. Evet. Kesilecek dendi. Kesilmeyen o. işler çıktı. Doğru. Efendim daha başka yerde şu, şu vilayette keseceğiz. Şu ülkede keseceğiz. mahpetleri oldu. E bir de şu bazı ülkelerde 100 dolar diye ucuz diye. Ama burada Türkiye'ye göre para alınıp e gidilip orada kesildi. İyi de iş yeri Adamın kurbanı oldu mu oldu. Oldu mu? E niye olmasın? Kurban kana katıldı. Kurban kesildi ya. Evet. Ama buradan tahsil ettiğim para... Bir yani, üç mislik kurban. Şimdi oluyor. ben yani bunlar, yer... bunlar uygun şeyler değil. Oralar ayrıca Ama hocam. Diyanet yaptı demiyorum bak. Da, tabi tabii yani. tabi, tabi. bu Diyanetle alakalı konuşmuyoruz soru. Ahmet Hocam altı saflık bir camimiz var. Bunun bir safı müezzinle ancak doluyor. 5-6 kişi arka safa gelmeyip müezzinlikte saf tutuyorlar. Fukan doğru mu? Fukan çok yarı yerden Erden Bilal Çınar bu soruyu çok büyük Allah'ın sevmediği bir namaz. O arkada kılanların namazı Allah sevmez. Onlar geri kaldılar Allah onları geri bıraksın diyor hadis-i şerif. Allah Allah. Ön safı doldurmak kadar büyük cevap yok. Boşluk açıldığı zaman bir de bizim millet esneme payına çok merak. Sağını <gülüyor> sonlu böyle mi? Halbuki sıkıştırmak lazım. Sahabe-i şuraları omuzları eskimişti. Birbirine tamastan namaz kılarken. Sadece ondan olmaz ama bir şey daha var siz uyanık adamsınız sözersiniz. Namazda uzun kılmalarından. Çünkü çok uzun kılmadan o kadar sürtüşmeyle de kolu eskime. eskime. Bir de garibanların kumaşları falan kalite ince. i̇nce zayıf. O da var. Ama o kadar çivi gibi ki ayakta duramayan adamı safa soksak o sıklıktan onunla beraber inip kalkabilirler adam düşmezdi diyorlar. Yolla. Şimdi bizde öyle bir saf var ki. Adam biraz sıkıştırayım diye şöyle biraz arab girmeye karşı bir bakıyor adama şöyle. <gülüyor> saftan çıkan var. Sen geç o zaman diyor geri gidiyor. Geri gidiyor. Halbuki bu bir tahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurşun döker gibi sıklaştırır. Diyor saftan. Çünkü siyah koyun gibi şeytanın saf boşlukları aralarında dolandığını görüyorum. Hmm. Hadi şerif. Peki efendim. Yani bu arkada kılan hepten. Zaten önünde safta boşluk açılırsa mutlaka hemen olur. Bir insanın dünyada atacağı en hayırlı adım ondan faziletli bir adım yok. Bir Allah yolunda cihattaki adımı yani cihat derken bu şimdiki IŞİD'çilerin şeylerini anlamasınlar. Vatanı müdafaa, seferberlik gibi vatana, canına, malına, namusuna tasarlıpta Allah için vatanını müdafaa, bayrağını, dinini, namusunu. İstiklal savaşı gibi işler. Bu noktada atılan adım bir de öndeki safın boşluğunu doldurmak için atılan adım. Allah Allah. Bundan eftal bir adım kimse atmamış. Böyle diyor. Böyle diyor hadis şerif. E şimdi öndeki safta namaz boşluk var iken arka safta duran hepten geriyi bırak bir arkada bile duran mekruh işlemiş işte olur. Yani ne demek Allah o kimsenin namazını Kerik görüyor istemiyor. Seferilikte kurban kesilir mi? Şayet kurban kesilirse kurban kesen kişi bulunduğu yerde 15 gün kalması lazım diyorlar. Bu doğru mu? Bu, böyle bir bilgi yayılıyormuş. Yani hocam. Kısaca anlatır mısınız Bu Uzun ya. bir hikaye herhalde bu. Uzun bir hikaye değil yanlış kıyaslardan doğuyor ama evet. bazı hocalar vermiş bu fetva. Tabii. Yani bunu cahiller uydurmamış. De bunu böyle din. O hocalar bu fetva vermiş. İşi din olan bir adam sordu bana. Yok tabii hocalardan ben fetvaları geldi bize ki hocalar böyle diyor. Evet. Şimdi bunu biz incelediğimizde, seferde olana kurban kesmek vacip değil. Ama kurban bayramında zaten memleketindeyse mükimse kesmek vacip olmuş oluyor otomatik. otomatik evet. Ama sefere çıkmış buna vacip Fakat adam seferde kesiyor. Çıkmış olmasına rağmen. Çıkmış olmasına kes, Ekserisi de keser. Yani gittik. Sı, Sıla-i Rahim'e gittik gittim mesela. Gittim orada da kesiyorum. Ee, ben o zaman seferdeyim değil mi e, yani? Tabii seferiyim. Seferdeyim. Seferiyim. Annem babama gittim yani. Gittiniz. Seferi durumundasınız. Bayramdan evvel çıktınız. Değil Bayramdan mi? sonra döndünüz. Bu arada vacip olmuyor size. Vacip olmayınca da sorumlu olmuyorsunuz. Bayramdan sonra dönseniz. Evet. Yani. Fakat e, orada kesseniz vacip üzerinizden düşerse vacip olmasa da hayrınız yerine geliyor kurbanınız kesilmiş oluyor sevabınız aynı Aynen. sevapta bir fark yok burada sorulan şu burada adam seferi de kes, keserse sonra da bayram günleri bitmeden dönerse seferde kestiği vacip olmadığından sadakaya nafileye gidiyor evet. buraya da bayram bitmeden geldiği için yeniden vacip oluyor yeni kurbanı yade kesmesi gerekir mevzu buydu Buyur, sorun bu 15 gün kalması gerekir lafı hepten hurafe olmuş çünkü bayram günleri orada kalması lazım <gülüyor> demek isteyecek <gülüyor> esasen çünkü bayram çıktıktan sonra gelse zaten o vaciplik ondan geçmiş oluyor. oluyor yalnız burada şeye kıyas edilmez yani yan, yanlış e, kıyas yaptıkları e, noktalar efendim e, seferdeyken e, kurban vacib olmasa dönse gelse kurban vacib olur. O zaman demek ki seferde kesse de sadakaya, nafileye gider. Ee, böyle değil. i̇bn Abidin de fıkıhtır. E, ondan sonra e, bir, birkaç fıkıhta daha var. Diyor ki bir adam seferdeyken cuma da vacip değil. Ve lakin cuma yıkılsa bir daha öğleni kılması gerekir mi? Gerekmez. Gitti seferde. Cumaya gidiyoruz gittiğimiz seferi yerlerde. Doğru. Cuma kılıyoruz. Bir daha öğlen kılacağız mı? Kılmıyoruz. Çünkü o cuma vacip olmasa da bize bizim farz olan öğlenimizin yerine geçiyor. Burada da seferde kurban kesenin vacibi yerine gelmiştir. Yani zaten vacipse ona, hmm. zenginse. Vacibi yerine gelmiştir. Bayram günlerinde geri dönse bile iadesi gerekmez. O yani kurban oldu. Bu IŞİD meselesiyle ilgili sizin şahsi görüşlerinizi çok merak ediyorlar. Girelim mi yoksa girmeyelim yoksa on mi? Yoksa gece onu gireriz. Ne zaman yani olsa gireriz. Son geceyi abi? bir bitirelim isterseniz. Yani 10 gecenin faziletleri bizi çok aşar. Evet. Ama İslam'ın güzellikleri bakımından onu da diyelim. Yani onları da biraz sonra diyelim. Özellikle onu ilan edelim biraz sonra takip etsinler. Herkese de duyursunlar. O konuda birkaç hadis-i şerifte burada yeni hadisler okuyacağım. İnşallah. Hiç okumadığımız yani başka program. Hangi konuda demiştiniz efendim? Yani bu Vahab Selefi akıd evet, harici dediğimiz isit. Şeriatın başellerine de muhafaza bütün Müslümanlar. O zaman bu 10 gece yemen bitirelim hocam şimdi. şimdi. Zaten onu okumanın Allah'ın yeminlerini yaptık mı? Evet. Bu alimler diyorlar ki imsak vakti denen Zülhiccenin ilk sabahının imsaktır. Allah'ın yemin ettiği özel sabah. 10 evet. geceler Zülütçe'nin ilk 10 gecesidir. Ayetleri Ayetteki manalar demin verdim ya. Evet. Çift dediği kurban bayramının sabahıdır çünkü 10'dur hep. Hmm. onu çifttir. Tek dediği sabah da arefe sabahıdır bu sabah. Yani hmm. önümüzdeki yarın sabah Allah'ımızın o teke yemin ederim dediği hmm. yemin O meşhur de... ayetteki tek, yemin ettik. Tek. Ye tek bu. Çift ve tek. Tek arefedir. Efendim, e, çift, çift bayram, bayram. Bayram sabah 10. gün. Hı hı. Kurban, kurban bayramı. Kurban bayramı gün. Hep çift günüdür yani. Ona... Hep evet. onu evet. Hani bir. Doğru. Okur yazarlarımızdan biri yazmış diye ya bir sene. Bu sene de kurban açça çattı diye. <gülüyor> Halbuki her sene kurban açça aynıdır. <gülüyor> Çünkü Zülikçenin de bu sene kurban yani zülükcenin onla çattı Güzel demek adı, ki bu. Yani her sene. Kurban Bayramı Zilhicce'nin gökteki ay hesabıdır. Ziccen onudur. Tamam. Oruz da Arapedir. Ramazan Bayramı'nda Arefe yoktur. O laf karışmasıyla bayramdan bir gün evvel hep Arefe der. derler. Zaten o mecaz oldu artık. Bu işin Arefesindeyiz derler. Günden derler. Ama doğru. Ama o, o lugatta yok öyle bir istilah. Yani Arefe sadece Zilhicce'nin 9'udur. Evet. Hacıların Arafat vakfesine çıktıkları gündür. Evet. Oraya oraya da, da gelelim yavaş yavaş. Ya çok kutsal ve önemli anlar onlar. Günlerin şahı. Evet, günlerin şahı. Şimdi hadi i Şerif'te Cabir Odaylan rivayet ne diyor, "Eftalü'l Dünya." Dünya günlerinin 354 gündür Hicri seneye göre, dine göre sene evet. 354 gündür ay hesabıdır. O aya göre ki sene de yani senenin günlerinin en faziletlisi yavnu arafete, arafa gündür. Allah katında Dünya günlerinin en faziletlisi arafa arife gündür. Ama arefe işte her bayramdan önceki arefe değil. Değil. Sadece kurban bayramında o. Yani Zülhicce'nin dokuzu olan. Yani evet. kurban bayramının i̇şte, arefesi. de işte böyle bir on gündür bu zülhicce. Böyle bir on gündür. Yedi sekizi terbiye günüdür. Yani. Dokuzu arefe günüdür. Evet. Onun neher neher günüdür. Onları anlatacağız. İbrahim Aslan meselesinden bu üç gün çıkıyor. Tervi, Arafelar, İbrahim Aslan bunun kurban. yavaş yavaş girelim hocam. Şöyle girelim. Süremiz mi teşekkür Şimdi, korkarım? E, dolayısıyla Allah indinde kendisine ibadet edilmesini en sevdiği senenin günlerinin zaman dilimleri zülficen onudur. E, biz kaçırdık yani o zaman bir Yok, kardeş, biz baştan söyledik. Biz, sohbetlerimizi izleyenler. Evet. Bu vesileyle söyleyelim. Bizim Lale Gül TV'de canlı veriliyor. Benim her Perşembe sekizden sonra. Yani 20'den sonra akşam. Akşam 20'den sonra cuma geceleri yaparım hep. He. Orada sohbetim var. Orada takvim gibidir bizim. Lale gün dergi de takvim gibidir. O ayki hangi günün ne namazı var? Ne hangi günün orucu var? Ne Hepsi. anlama geliyor? 20-30 sayfa her derginin sonu 30 sayfa buna ayrılmıştır. Böyle takvim cetveli ajanda gibidir her ay. Hı. O ayın çünkü... Bir de çok önemli olan şu ki yaşamadan önce onlar bilmek lazım. E Tabii günü Gelmen geçtikten sonra oh, Tabii siz bana anlatıyorsunuz her biri kalbime bir kama Aa, bu gibi gece, saplanıyor. Bu gece mesela şimdi... Ama tamam yandık bittik. Birinci Yok, gün, geçti, gün geçti ikinci gün geçti. Bu gece için... bir namaz var mesela. Dört tekatlık Arafa gecesinde. Yani kılındığında Allah ne istese verir. Ne sayıyor sayıyor mükafatlar. Yani e, bu gece. Dergiste, bu gece, Arafa de mahsus. Mesela yarın arafa günü, yarın öğle bir namaz var, zor, öğlen ikindi arası, dört rekat her rekatta elli kulü valla alhamdülillah. Elli ihlasa. Efendim bir sayfa sayıyorum ama şuna bakar mısınız? Hiçbir şey lüzum yok. Kur'an'daki her harf sayısınca cennette derece. Yüz binlere tekabül Kur'an'daki harf sayısınca. Ve her iki derece... Yani dört rekat namaz kılacağız. 50 her bir rekatta elli kulu Allah. Evet. Öğlen ikindi arasında kılınacak. Yani Fatihadan sonra elli kulu Allah. İkinci rekatta yine elli kulu. Allah. Dört rekat bu. Evet. Bu Arafa günde mahsus. Sen şimdi bir daha seneye kadar ara. Evet. Hangi gün kılsan bu yok. Kur'an'daki... Evet. Harf adedince cennette derece var. Cennetteki derecenin de dünyada... Bir terfi alayım diye maaşına 300 lira <gülüyor> ilave alayım diye adam 20 sene ya da kaç üniversite ilave bitiriyor. Yansıyacağı da maaşına bir 2000 lirayı <gülüyor> geçmez en büyük terfiini. Ama cennette sonsuz kalacak ve ebedi dereceye dünyadaki dereceye benzemez orada esas imrenme var. Cennetteki bir alt derece diyor sayı hadiste üst dereceye nasıl bakacak sizin dünyadan yıldıza baktığınız gibi <gülüyor> bakacak. bakacak. Bu kadar derece farkı var ya sonsuz merakit bak daha biz bir cennete gelelim de, de derecesi kalsın ama, işte bu, ama işte bak bu laf, <gülüyor> diyorlar <gülüyor> Diyorların derseniz <gülüyor> tutturduğunuz <gülüyor> çünkü neden siz demeyin bu neden dolayıdır cennet ehli hadis ne diyor cennet kadar talibi uyuyan cehennem kadar da haribi uyuyan yani kaçanı uyuyan bir yer görmedim <gülüyor> şimdi neden hiçbir şeyin talibi uyumaz onu elde edene kadar öyle ya onun için talibim. Ama cennet kadar talibi uyuyan bir yer görmedim çünkü cennette hanelerler ya ya gireyim de çöpçü olayım. Çöp, evet. yok, ki, çöp yok ki, çöpçü yok ki olasın. <gülüyor> Cennete en aşağıya giren, sahih hadis, 10 bu dünya kadar yeri var. Ondan evet. aşağı cennette yeri olan yok. Yok. Dünyanın kralı cennetteki en etlaya yetişemiyor. Onun için gözümüz cennet içinde ahirette yukarıda olsun. olsun Dünya evet. içinde aşağıda Aşağılarda olsun. Aşağıda olsun. Evet. Evet. Yukarıda hedefleyelim. Peki bu akşam şimdi, ne yapacağız a, bu hocam? Arafe geç, geç, şimdi Özcan Yunar demiş ki arkadaşlar saat kaçta başlıyor programı sormuş. Hangi programı? Ee, bu programımızı. Özcan Bey korkarım kaçırdınız. Bir bölümü geçti. Saat 23.30'da başladık. Türker Akıncı mesaj göndermiş. Harika başladınız hocam demiş. Hani, selam, selam. Allah deriz. selam, selam. başlarsan. Allah, Allah razı olsun. Sayenizde hep, tabii ol. karşı çunuzda böyle şelale gibi akan bir estağfurullah, estağfurullah. bilgi, enerji, e, nekri var. Taraftan, evet. Bu akşam nasıl geçirmeliyiz? Yarın oruç tutmalı mıyız? Onlar söylüyor. Bunları hemen bir ojeyle de. Şimdi hadislerde menahiyel, yalyl. Hangisi oje etti ulcende? Senede beş gece var. Bunları ibadetle ihya den. Şimdi bu ihya da lügat anlamı diritmek, canlandırmak, Can canlı ver, tutmak. Canlı Fakat bu nasıl olur? Hani gece hayatı. He. Ben öyle derim bunu çok bizim hayatı. Bizim he. gece hayatımız. Ya divanların gece hayatı olur mu Bizim hocam. çok acayip gece hayatımız gece olur, hayatı, olur dedim de. Bir hayatı, gün Mekke'deyim tavafta. Varda pavyonda olur hocam. Baktım gecenin ikisi üçü ben tavaftaydım. Biri geldi. Dedi ki hocam gece hayatı böyle oluyor demek. Ee doğru. E ben tavafta 1'de 2'de tavafta herkes gitmiş otelde yatmış. Gece evet. hayatı kafede güzel olur. Ravza'da güzel olur. Seccade'de güzel, güzel olur. Herkes uyursan dostumdan tenada kalırsan Habib'in Allah'sa sevgilinin, sevgilin, Rabb'inse <gülüyor> oradaki sana da tecelli farklı olur. Farklı olur şimdi beş geceyi ihya, ihya en kısa metot. Yazici cemaatle kılan yarı geceye kadar ibadet etmiş olur, sahih hadisidir. Sabah namazını da ben şimdi bu gece yazici cemaatle kıldım. Tamam. Yarı geceye kadar kıyamda namazda kıyamda sayılıyor sahih. Sahi. Sabah namazını cemaatle kılarsam tüm geceyi ayak namazın kıyamında geçirdim yazılı. Bu en kolayciliktir. Hmm. Başka hiçbir nafile kılmasa da. Kılmasa kurtarır. da. Kurtarır. Ya kurtarır çünkü yatsıyı cemaatle kıldır. Hadis var. Hadis sahip Müslüm. Kimse evet. bir şey diye Yatsıyı diyemez. cemaatle, sabah cemaatle biraz bütün yırtın. gece namazı kıyamda ihya sayar. Tamam. Bunun daha büyük ihya çeşitleri var. Şaban Risalesi'nde ben 8-10 sayfa ihyanın metotlarını yazdım. Kaynaklarını verdim. Evet. Ama... Ne bileyim üç kulüvallah bir hattimdir ona bakarsan. Evet. Amener Resulü Bakara'nın son ikisini okusa o geceyi sabah kadar kıyamına kafidir diyor. Ali i̇mranın son 10 ayeti vardır. Sünnettir. Bunlar çok. Ama gece 2 rekat kılsa teheccüd niyetine. Hı. Gündüz 1000 rekattan eftaldir. Bu defa bunu vurguluyor. Tamam. Gündüz 1000 rekat. Bize... Teheccüttür ama. Mesela, Mesela bir, bir seyirci mesaj. Abi ya bu gece namazı kaynadığı arada merak ettik diyor. Hani arada kaynıyor tabi siz. Abi Öyle. tamam da şimdi bazı Sula, tarifleri senle. var. Bazı namazın arada dört rekat kılınca bir tesbihi var. Ben onu dergide yazmışım Arapça Türkçe. <gülüyor> ben şimdi onu söylesem ne olacak? Subhana <gülüyor> rabbil ibad. Sen şimdi onun başı var sonu var kaç ya say? Ya biz böyle biz böyle derece yapıyor. Evet. Ya. Derecesi aşağıda olanlara göre anlatın isterseniz efendim. Dur, anladım da tarifi yapamam şimdi efendim. Bir kek tarifinde kadınlar çadı <gülüyor> kalemi eline alıyor da bir karbonatı unutunca o kek kabarmıyor. kabarmıyor Dolayısıyla Allah. ben sana burada tarif ederim de sen oradan bir şeyi eksik edersen nasıl kafanda senin, kalacak senin namaz kitabı, kabarmaz e ha, senin kapı yani gök kapıları açılıp yükselmez Yüksel. o şartlarına rahat lazım ama değil bunları yazdık i̇şte Lale Gül dergisi buna abone olabilirler Lale Gül Benim onun internet sitesi var mı? var Lale Gül dergisi her ayın şimdi bu ay girsin oraya harita gibi İnternet ortamında var mı? İnternet ortamında bir... Acaba gün... var mı? Dökü yani bu ay 2 ilerleyen bir var mı? Belki bir ay geriden gelir. Evet. Ama internet ortamında... O zaman hemen anlatalım hocam. Ben... Yok şimdi mesela ben bu gece namazı e, dört tekat olarak tarif ettim. Amcak bir fatih, hayte felak, nas uç ihlas, biat kürsi diye hatırımda var. Tamam. Ama peşine bir tesbih var. Ben de onu bakacağım. Çünkü senede bir kere... Aklım... Doğru, tabii, yani doğru, uzun evet. bir tesbih. tesbih yani tamam. şey Arapça, Türkçesi de var. Arapça Ama şimdi siz ki yatsıyı cemaatle kıldın mı? Evet. Sabahı da cemaatle kıl... Bütün geceyi kıyamda geçirir. Tamam. Bu ihyanın çok çeşitleri var. Yasin okudun. 10 hatim sevabı var. Bazı hadislerde 24 kere hatim bir yasinde. Tamam. Yani bir elhakimü tekasur bin ayete bedel. Ne demek ben bilmiyorum. Elhakimü tekasur 4 satırlık bir suredir. Evet. Efendim sonrasında buyurdu ki sizin biriniz yatmadan bin ayet okuyamaz mı? Bin ayet Kur'an'ın altıda birine, altı birine tekabül ediyor. Evet. Ya Resulallah, hangimiz bu kadar yapacağız yatmadan evet. Burada elhakimü tekasur el bin ayete bedeldir. Yani e, o sureyi okulda şimdi, şimdi... Mesela... Ok oklaستر du la bismillahir rahmanir rahim elaakumut hatta ziyartumul maqabir kalla sev ta'lemun thumma kalla sev ta'lemun kalla law al thumma thumma azim okudunuz mu binaayet okud hadi yani Dolayısıyla He. İslam bolluk ya. O, öyle bir iş veriyor. Neresinden girersen ki, gir. neresini sen Niye öyle iş veriyor? Gıybet yapamayasın. Hmm. Dedikodu etemiyesin. Meşgul ol. Seni hayırla meşgul etmezse nefis seni şerle meşgul eder. Sana boş vakit vermemiş. Ya dünyana yarasın yaptığın iş. Ya çoluk çocuğun nafakasında ol. Ya helal rızkında ol. Ya ahiretine yarasın. Ya da bedenine, vücuduna, istirahatine yarasın. Üçe böleceksin. Hmm. Salik yani Hak yolun yolcusu tasavvufta da seyri sülükledir. Salik vakitlerini vazifelerine bölüştürendir. Değilse salik değil sefittir. Laf, büyük laf ettiniz efendim. etmedim Ben büyük, büyük laf laf laf kadar ye, Ahmet Hoca beraberiz Erkan Tanla tartışalım programını izliyorsunuz. Konuşalım oldu bu gece. Ee, bu gece konuşuyoruz olsun çok güzel hayırlı oldu inşallah. İyi, sizinle tartışacak ne harbi muhabbet, muhabbet ediyoruz yani. yararlanıyoruz istifade ediyoruz. Seyircilerimiz de öyle aynı zamanda Laale Gül televizyonundan da ki yeni hizmete girdi. Ee, Uydu yayın Var. Uydudan bulabilirler. ...rekanslarını evet. merak edenler. Ee, efendim şimdi, şimdi yani bu geceyi nasıl beş yapacağız? 5 gece ibadetle ihya eden ihya demek... Işte ...en azından. Şimdi şöyle bir şey var. ya yıkılmamış... ...tesbih namazı kılıyor. yapsın yani evet. farz... ...tesbih namazı sünnet. Burayı ikaz edelim. İkaz edelim. Şimdi bütün... ...nafileleri toplasan... ...2 rekat sabahın farzına değmez. Farz borçtur. Evet. Allah'a farzdan daha sevgili bir amel olamaz... Onun için şimdi beş vakitin farzını kılmayanlar lütfen nafile namazlar kılmasınlar. Hmm. Önce farzlarını kılsınlar. Yasını farzını kılmayan sündetini kılmak gibi bir şey olur. olur. Yanlış olur. Abes olur. olur. Mevla sevmez, Asıl asıl farzdır, senin sana sorumlu olur. olduğun alan var evet. yani. Öyle borcunu mi? ödemiyorsun sataka dağıtıyorsun. Gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> sen borcunu var. öde kul girmişsin. Peki. Şimdi burada... E, tabii ya, ki, ben ama şu bu gece için Şimdi bu gecenin yassısını kılmamış yani bugünün kazalarını kaçırdıysa kazasını yapmadan bu namazlar kılınmaz kılınırsa evet. sevabı olmaz çünkü borçlusun yani. ama şu an benim 20 senelik kazam var hocam bu 20 senelik şafi mezhebindeyse kazalarını bitirmeden sünnet namaz bile kılamaz evet. ama biz hanefiyiz genel olarak. Hanefi'ye göre bunları kılar ama geri kalan vakitlerinin geri kalanını da kazalarını borcunu ödemeye harcar. Hacı. Ama Hanefi mahrum etmemek için iki rekatta teheccüd kılsın diyor. Ya hocam biz yanmışız Allah aşkına bizi kurtarır işte ya söyle bir şey de yapalım söyle, söyle. bu gece diyorlar. E diyorlar şimdi ya kaçırmış adam hepsini diyelim. E şimdi efendim e tabii ki tövbe edecek. Evvela kılamadığı namazları bir gece 10 senelik kılamaz. Kılamadın. Ama ben namaza başlayacağım bir daha farzımı bırakmayacağım diye bir defa bu gece tevbe etmesi lazım. Bir. Bunu tevbe etmeden ben ona hangi sevabı vaat edebilirim? Hangi hadis ayette var mı? Hangi kaynak gösterebilirim? Hangi kaynağı gösteremez. Doğru. E dolayısıyla benim hakkım değil. Tevbe edecek bir namazsızlık şirkten sonraki en büyük günahdır. Yani 5 vakit namazın terki, kasten terki bir vakit bile olsa şirkten sonra en büyük günah. En büyük ne demek anlayın beni konuşturmayın. Gözünürüz yani canım. bunun içki kumar faiz bu gitsin yani. En büyük diyoruz. Hepsini yardım. kenara koy yani. Evet. Hepsini sollar. Namazsızlık. Tam büyük musibet yok. Onun için ben hep namaz üzerine dururum. Çok da namaza başlayanlar sağ olsun. Allah razı olsun. Şohbetlerin evet. etkilen ben vesile olurum inşallah. Namaza söz verecek. Ondan sonra bu geceler kesin affolma gecesi. Hele ki yarın Arafat'ı evet. anlatayım sen. Evet. Şimdi beş geceyi de söylüyorum. Yani. Evet. Beş gecede Berat gecesi var, Şaban'ın on beşinci gecesidir. Beş gecede, efendim, Ramazan bayramı gecesi var. Kaldı üç gece. Bu üç gece ibadetle geçiren kesin cennetliktir. Ama sen dersin ki o zaman yine yanlış mantıktan giderek, beş gece kalkayım, diğer geceler yatayım. Yatayım. İşte o zaten, o beş gece diğer geceler yatana nasip olmuyor. Hmm. İlginç. İlginçtir. Denesin bakalım o beş gece nasip olacak. Allah mı? Allah. Tabii Allah. denesin bakalım ki beş vakit kılmayan. Sadece beş geceyi kollayabiliyor mu? di takvim andına yatsın. Onu yine kaçıracaktır. Allah'ına yatsın. Çok ağır konuştunuz hocam. Yok yok göreyim diye andına yatsın ki andı aynaya Bütün, Bütün sene yatsın abi. gene de ona dengelemez. O dehkelemez. ehline nasip olacak ee, o müjde. Evet. Evet. Beş geceyi hiadene cennet vaci. Bunun ikisini söyledik. Evet. Üçü kaldı. Bu üçü peş peşedir. Biri dünkü geceydi. Tamam. Terviye gecesidir o. Bugün terviyeydi geçen. Anlatacağım ne demek. İki Arafa gecesidir bu gece. Üçte Kurban Bayramı gecesidir yarın gece. Beşin, yani üçün, Kurban beş Bayramı'nın beş ilk gününün gecesi bayram. Ya, yarın, gece, gece. Gece. Evet, yarın gece. yarın gece. gece yarın gece bayramın gecesidir İslam'da Allah Allah. Gece yani şu şeydir. anda kesin cennetlik olur vaciptir diyor gece, Ama kimse Allah'a ameliyle cenneti almayı vacip edemez Allah Teala buyuruyor ki bununları yapanlara taahhüt ettim söz verdim sözümü bozmam, bozmam. E, bu böyle Allah ın Allah ın razı olsun. E. Şimdi bu hadis-i şerif şimdi gelelim e, -Nahr bu üç gecenin mahiyeti İbrahim Aleyhisselam e, Mekke-i bulunduğu sırada İsmail Aleyhisselam oğlu henüz yeni yürüyüp koşabilecek çağa gelmiş. Peygamberlerin rüyası vahidir, evet. Hadis-i şeriftir bu da. Bizim rüyalarımıza benzemez. Yani biz rüyada bir şey görsek git sonra rüyada dense ki git yarın bir deve kessin. Evet, evet. Bu seni fıkhen bağlamaz. Çünkü bizim gibilerin rüyası vahiy değildir. Hı -hı. Şeytan ve cin vesair evham, evham hastalık ve altısı, evet. evet. ateşin yükselir falan. Bu gibi şeyler bize karıştır için bizim rüyamız bağlayıcı değil. Ama şu sen rüyalarına itimat eden biriysem sana da rüyanda git bir kurban kestenmiş. Sen de kessen caizdir haramda değildir. Haram değil. Ama sana vahiyiz Amel edilmez değil. bu bizim Amel etmek zorunluluğu yok. Yok. Ama peygamberin gördüğü rüya vahidir. Yani o ona ayet gibidir. Çünkü peygamberlerin rüyasında şeytan giremiyor. Hı. Giremeyince de Mevla Rahmani olduğu kesindir. Kesin. İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kestiğini görüyoruz bazı alimlere göre İsa aleyhisselam hakkındadır bu rivet Yahudiler İsa aleyhisselam olduğunu kesinlikle ederler kendi Hı. ataları olduğu için fakat kuvvetli görüş İsmail aleyhisselamla ilgilidir bu yaşanmıştır Kur'an-ı Kerim'de de beyan edilmiştir yani İsmail aleyhisselam geçmez ama oğlu olarak geçer o şimdi o gece Rüyaz bunu görür hangi gecedir bu biliyor musunuz Zünitçe'yi 7-8'e bağlayan gece günkü ge gecedir yani rüyasında oğlunu kurban ettiği, gördüğü gece, gece geçti dündü. Dün geceydi. Evet. Buna niye terbiye denmiştir? Terbiye, tefekkür de Arapça lükhat manası düşüncedir. O düşüncelere dalar, bana ne mesaj veriliyor, evet. ne vahiy. Niye gördüm? Evet. Bu düşünme onu akşama kadar kafasını kaldıramayacak hale getirir. Çünkü vahiy, rüyasının vahiy olduğunu da bildiği için. O düşünme gecesi, düşünme gün terbiye. Evet. Ne oldu? Bu gece Arafe gecesi. Bana ne oldu? Niye Arafa, gördüm? Niye ben? gördüm? Tamam. Bu i̇kinci gece ikinci gece yine aynı rüyayı görür. Bir daha görür. Yine aynı rüyayı görürse şu anda rüya görüyor İbrahim o, Rüya gördüğü gece bize, ikinci gördüğü gece. Onun yıl dönümündeyiz. Yıl yani. dönemindeyiz. Bu mübarek gecede de görünce eee Arafe. Arafe anlamak demektir. Ha. Marifetten gelir. Arif, arif, marifet, marifet evet, kökten marif, yani. aynı kökten gelir. Bu vakit der ki şeytanın Mevla benle bu kadar oynatmaz rüyama musallat etmez anladım ki ra allahın bana bunu emretiyor der anlamıştır artık ertesi günde bir kanaat belirmiştir tamam o da bu gece bu oldu bu gece yar gün günde e, üçüncü gece yine aynı rüyayı görünce ya bu emir fevri midir gecikmeli midir? Onu bilmez. Hı. Üçüncü gece görünce sabahında amelek manasına hükmeder. Hükmeder. Ve oğlunu alıp işte Mina'ya. Burada stratejik soru geliyor. Mina'ya doğru o, İslam'dan gider. ve Müslümanlıktan soğutmak isteyenlerin ve kalbimize fesfese vermek isteyenlerin sorusu. Ya bu nasıl Allah ki? Haşa. Bizim peygamberimize oğlunu kurban et dedi. Allah hiç böyle şey der mi? Olur mu böyle şey? Allah-u Allah Teala ona kurban ettirmeyeceğini biliyor. Koçu göndereceğini biliyor. biliyor. O bir çocuğun kılına zarar gelmeyeceğini biliyor. Ama burada da İbrahim niye dost? Halilurrahman. Niye bu ünvanı aldı? Bu İbrahim. <gülüyor> Niçin hiçbir peygamber hakkında yok? Allah İbrahim'i dost edindi. Efendimiz size sevgili. O hepten ileri bir makam. Evet. Ama ondan sonra da İbrahim Aleyhisselam'dan üstün yok. Efendimiz'den sonra direkt o geliyor. Evet. Çünkü hullet makamı. Halil dost. Niçin? Ha Ne diyor? Canını Nirana, Niran ateşler demektir. Pek iyi bir isim de değil. O ismi hmm. takanlar var. Var. Niran ismi var ya evet, Çok Doğru. lazım değil. Ateş iyi bir şey tamam. değil. Canını Nirana, malını Züifana, yok. E, canını Canını Nirana, malını Züifana, oğlunu kurbanına adadı. Evet. Niran ateşler, Nemrut'un ateşine. Doğru. Soyulduçlu çıplak edildi Allah için. Cebrail Aleyhisselam'dan bile yardım istemeyip tam tevekkül makamında gelmiş mancına konmuş çırpı çırpı soyulmuş işte bazı rivatlere göre Urfa'dadır karanti evet. olmamakla beraber atılacağı zaman Cebrail Aleyhisselam zor yetiştim dediği 2-3 yer var Arştan buraya saniyede gelir ona bile geç yetiştim diyor. Ey İbrahim e Hacettin, bir şey istiyor musun benden? yani ama aleyke senden mi? sendense bir şey istemiyorum. E, Rabbine aracı olayım Bilmiyor mu ben bu haldeyim? Biliyor. Alimuhu hali hasbi misali. Bilmesi istememe hacet bırakmaz. Lafları şahı. Bilmesi istememe hacet bırakmaz. Şimdi madem ki biliyor istemeyecek. E, o canını ateşele feda etti değil mi? Etti. 13. Herkes mahşere çıplak kalkar. İbrahim Aleyhisselam giyinik kalkar. Resulullah sallallahu sellem ne buyuruyor? Dünyada soyulup çıplak ateşe atıldığının karşılığıdır ki mahşerde hiç kabirden çıplak kalkmayacak ilk insan odur. Orada. Ondan sonra geldi malını misafirleri Ya o kadar cömert İbrahim sofrası. Oradan geliyor. Her sabah. Halil İbrahim ha, sofrası oradan, oradan, oradan geliyor. Ee, şimdi lokantacılara isim takmağı yaradı. <gülüyor> Ondan sonra kalkar efendim bir kilometre böyle gider misafir arar. Evet. Bulamazsa 4 çiyete 4 kilometre gider. 4 kilometrede misafir bulursa getirir yer. Misafir bulamazsa oruca niyet eder. Allah Allah. Bugün kimseye Yemez. yediremedim. Bari ben oruç tutayım. Kesinlikle yememiş misafir O zaman oruç tut. 3. Evet. E, oğlunu Olur. kurbana. Onun için dostluk bakan var. Şimdi bu bir imtihan. allah Teala bilmez mi kimin evenli halde olduğunu, Oldur. sevgisini, muhabbetini, test etmesini, haceti yok. Ama cilveyi Rabbaniyedir. Bizim de şu anda cennetlik, cehennemlik olduğumuzu biliyor. Biliyor. Çünkü yaratmadan o yaratacağı için senin ne yapacağını ezeli ilmiyle biliyor bu kaderin sırrıdır özel bir program ister. özel bir program ha, hiç tamam. ama o bizi bilmese cahil olur haşa Allah cehaletten yani, mürezze kalbimize ve vermek isteyen ve islamiyetle Şimdi, şüphe uyandırmak isteyenler buradan giriyorlar Allah Teala onu imtihan edecekti ona oğlunu kestirmeyeceğini biliyordu ama bakalım Yapalım. en sevdiği noktada acaba diyecek mi acaba en ufak mı? bir tereddüt edecek mi diye İbrahim Aleyhisselam neden oğluyla acaba sınav yaptı? Onun ee, da en sevdiği en sevdiği. E, en sevdiği oğlu İsmail Aleyhisselam. Hani Aleyhisselam Hacer kızdırmış Hacer mıydı Hacer valideden? Evet. O tek, tek oğlu. Hacer validemizden ki efendim Salih'in de babasıdır. Araplarda İsmail'den gelir. İsrailoğulları İshak'tan gelir. Mesela. Dolayısıyla e, oğluyla insanın en sevdiği varlığıyla sınanma, imtihan. Bu İbrahim Aleyhisselam kazanacak idi. Ama Mevla onu bize de ders yaptı bakın. Kıyamete kadar da beş bin sen, küsur senedir ve Bak dostlar böyle yapıyor. E sana da diyor ki kurban kes. Sen de diyorsun ki horozdan olur mu? Olur mu? Ya kesmesek ne, ne güzel olur. Adam kalktı bir tane dekan ya. Ayakkabıdan da olur dedi. Salataya mı doğrayacağız? Neyi keseceğiz ayakkabıyı ya? Yani şimdi sen daha kurbana vereceğim parada... 50 bin lira için 50 lira diyeyim şimdi ki para Aynen. bin lira fazla olduğu şimdi sıfırlar gitti. Doğru. 50 lira için büyüğünü almıyorsun, küçüğünü alıyorsun. Adam o da ayak ve naila sıratma Kurbanlıklarınızı büyük seçin, sıratta onlara bineceksiniz. Yedi is almışsın, kemikleri sayılıyor hayvanı, kendiniz zor taşıyor. e Sen şimdi 50 lira için pazarlıkta büyük hayvanı bırakıyorsun, Allah'ına kurban için seçtiğin hayvanı ensemizi değil de en cılızından seçiyorsun. Vacip üzerimden düşsün. Adet yerini bulsun. E bu ne? Bu ne vahşet şimdi? Böyle ibadet mi olur? Diyorlar. Ha diyorlar. Şimdi denolojisinde insanın boğazlanma diye bir şey vakı olmamıştır. Mevla da bunu murat etmemiştir. Ancak bununla sınamıştır. Sınav. Bu bir açık bir imtihandır zaten diyor, ne diyor ayet. İnne hazalevel bela el Onu söylediniz evet. Safat evet. suresi mealini okudunuz. Açık bir imtihan. i̇mtihan. Ve bunu İbrahim Bizim kazandı. böyle bazılarımızın böyle düşüneceğini biliyordu. Allah Mezmi, ki onu koydu oraya. Bilmez Ben imtihan ettim diyor. İmtihan şimdi ettim. Biri haklısızlar diyor. Esas yani. meseleye bakın. Anne de burada kazanıyor. Niye öyle diyorsunuz İbrahim Aleyhisselam? diye ki mesele. Anne de imtihanda. Hiç. Çocuk da imtihanda. Öyle evet. Hepsi tabii. Ama nasıl? Çocuk kesilen çocuk zaten. Kesilen kesenden daha zor durumda. Doğru. <gülüyor> e şimdi <gülüyor> yürüyecek koşacak çağ gelince Dedi ki, ya bu neye ey oğulcağızım? Uykumda seni, rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Bu tabii vahiy olduğundandır. Bizim rüyalarımız buna itibar edilmez. Bir düşün bakalım ne diyeceksin. Şu çocuktaki İsmail Aleyhisselam olacak, peygamber olacak çocuk. İşte peygamberler bunlardan seçiliyor. Ne diyor? Ya ebedi fayl babacığım, o oğulcuğum. Kur'an'daki üslutlara da dikkat edelim. Ya vurucuğum, babacığım. Ebi demiyor, ebeti. Babacığım. İfal-ı Allah sana bir şey emrediyor, sen de bana mı soruyorsun? Çocuğun lafına bak. Hemen emrol, doğru yap. Evet, evet. Secdede inşallah, inşallah sabirin. Bir de inşallah katmasının inceliğine bak. Allah dilerse inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İnşallah demezse mesela sabırsızlık yaşayabilir. Getiriyor felem mâhasleme. İkisi de işte İslam. Şimdi Yahudiler diyor İbrahim Aleyhisselam Yahudiydi, Hristiyanlar diyorlar ki Hristiyandı değil mi? Kur'an ne diyor? Mâkâne İbrahim Yahudiye ve lâ ve Müslüman. İbrahim Yahudi de değildi. Hristiyan da değildi. Hanif bir Müslüman. Müslüman nereden geliyor? Selamdan yine geliyor. Teslimiyet. Bu ayetten nereden geliyor? Felem eslema. İkisi teslim oldu baba oğul. Tabii. İşte İslam teslimiyet. Şu demek emre inkiyat. Boyun eğmek. Kes, kes, öl, öl, kal kalk. Şimdi oruç tut tut. Yeme yeme. Ye ye. Ya bayram. Bayramda ye. Oruç tutacağım haram. Ye. ye. Orada yemek eftel. Oruç evet. tutsan günah. Böyle... Yani İslam vahye dayanıyor. Daiman boğazlayarak ibadet mi olur diyorlar. E şimdi bakalım. Allah'a teslim oldular. Ötel öleceğin cebin yanına yatırdı kesecek. Bu çağda çok iyi bilemiş. Kasapları da burada anlasın ki çok iyi bilenmesi lazım Getirdi. Dayadı. Sınav devam ediyor kesti zaten. Acaba yatırdı mı yatırdı. Yatırdı değil. Dayadı Bacağı kesti dayadı kesti. Yok. Çekiyor burada. Öyle bir şey yok öyle yarıdan dönme. Dönme. Bakıyor İbrahim Aleyhisselam. Dedi ki İsmail Selam baştan? Baba dedi ellerim kollarımı bağla da can havlidir. Kaçmaya yanaşırım da. Uçağı görürüm de evet. Kaç Kaçmış olurum isyan etmiş evet. olurum. Yatırdı. Elini kolunu bağladı. Tam kesecek ne dedi? Baba çok ayıp oldu. Ne oldu? Çöz çöz beni. Rabbim sana onu emrediyor. Bana bunu emrediyor. Ve ben bağlanarak bu işi icra ediyorum. Seve seve kurban olayım. Kes, çöz baba. Çok ayıp olur Rabbime. Bunlar nasıl bir insan ya? Var mı böyle bir şey daha? Bunlar masal değil tabi. Hepsi ad-i şeriflerde rivayet ediyor. Geldi. Bıçağı da hatta İbrahim Erselam böyle sinirlendi ki. Bıçağı yandaki kayaya sürdü. Mina çok kayalık bir yerdir. Kayaya sürüyor. Kayadan ateş çıkarıyor. Öyle bilevli. Kesmedi ya, mi dedi. Keskin mi değil acaba ya sen diye. De bir, şeytana, yani. bir de şeytan yolda çıktı. Tabii onları anlatacak. Ee, İbrahim Aşama çıktı. İbrahim Aşama onu yedi taş taşladı. Ne diye? Şimdi şeytan taşlamanın anlamını. Anlamı önemli. derken şu gece o günler Remgi Cimar bayramın birinci günü başlar. İlk büyük şeytan taşlanır. Sonra öbürlü üçü de er, ikinci gün, üçüncü gün. Şeytan taşlanıldığı günler şeytan o şeytan baş iblis oralarda hapsediliyor. Hmm. Yani o şeytan orada taşı taşa koydum da geldim deme. Değil mi? Taşı şeytana attın sen. Onun için çokları diyorlar ya kaç senelik taşlardan. açtadın, tövbetmek. Tabii şeytan onu nereye yaptırmış? Ama şeytan orada bağlı, taşı taşı atmıyorsun o acı hissettiriyor ona çektiriyor. İbrahim Resul onu taştadı git Allah'ıma ben iş Hacer valdemize karşı çıktı. Oğlunu kesecek mi? Ya yani gözüktü. Gözüktü tabi. O alenen gözüktü. Hacer'e de gözüktü. Hacer valdemize de gözüktü. İsmail Aleyhisselam'a da çıktı. İşte ne büyük, dedi? orta, küçük. He. İsmail Evet. Onlar temsil ediyor. Onlar temsil ediyor. Yani anneye de vesvese Anne veren. de diyor ki oğlunu kesecek diyor. Kesecek senin bir oğlun mu diyor. Bu nasıl iş? Hacer valdem bu nasıl iş veren diyor. Diyor ki niye bıraktın? Niye izini veriyorsun? Diyor, asla. Dolayısıyla... Yahu da sınavı geçti. O üçüne imtihanı atlattı. Oğluna ne dedi, oğluna da? Oğluna diyor, seni kesecek baban diyor. Baba o da onu seni taşladı, de... üçüne taşladı. Onun için üç, üç yerde taşlıyoruz. O göründüğü yerler, evet. bir fiil ora. Ve orada da şu anda orada. Ama o günlerde orada. orada. Başka gün git sen taş atsan, malayane yani olur. Ha, evet. Fuzule olur. Şimdi onun için şeytan taşlamayla alay eden çünkü şeytan taşlama haccın vaciplerindendir tabi tabi onda bir anlam Çok göremeyenlere ise, ha, derse ki taşı taşa koyduğumda geldim dalga geçerse kafir olur bundan dolayıdır ki bizim bir lafımız var niceleri Mekke'ye Medine'ye haccık Müslüman gider kafir döner Allah Allah çünkü böyle yorumlar ve değerlendirmeler ben yaparım. bir hastadım yaşlı da biriydi geldi benim okuduğum köyde adam demesin mi ki taşı taşa koyduk geldik ne şeytanı var ne bir şeysi var işte bu mana küfür şirktir çünkü sen orada A hikmetini sorguluyorsun. Vallahi tıraz ediyorsun. Ediyorsun abi. Şah sen şeytanı görmen gerekiyor. Yaptığın işi kütürtüyorusun. Sen ruhunu görmüyorsun, sen da görmüyorsun. Kendini, sen canını da görmüyorsun. Sen neyi görüyorsun da? Gözünün ışığını görmüyorsun. Kendini görmüyorsun. Neyi görüyorsun da şeytanı görmek? Ne şeytanı gör ne havuzu demiş. Evet. Sen taşını at. Vazifeni yap. O şeytan onda zaten atılırken ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Racmenil şeytanı ve hizbi verizaanil Rahman. Her taşta 7 kere bunu okuruz atarsın şeytanı ve hizbini taşlama katallarını yani rızası için taşladım. Evet. Bu teşrih metelidir. Ha şimdiki kurbanda İsmail Aleyhisselam'la verilen imtihanın figyesidir. Karşılığıdır, mukabelesidir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bambaşlı bir ibadet şekli değil bu. Değil bu. Şimdi geldi, kesiyor, kesemiyor. Taşa kızıyor. Ya sen de mi şeytanla hesabına çalışıyorsun? Rabbimin bana gazap ettireceksin. Etet geziyor, eti kesmiyor, taşa vuruyor, taşı kesiyor. Bu sefer Bıçak şak, ni Sesleniyor. ediyor, selseniyor. El -halil vel Celil yolu yağ izbahiye. İbrahim, sen kes diyorsun, Celil yüce Allah kesme diyor. Ben Allah'a dinlerim. Onun için nereye gidiyoruz? Su boğmaz, bolsaydın Musa bu arda. Bu şak kesmez, kesseydi ismancam Ateş yakmaz, yapsaydı İbrahim as yakardı. Sebeplere takılmayalım, müset mi bu Sebeplerde o tesiri yaratanı tanıyalım. Tanıyorum. Şimdi dolayısıyla. Bu imtihan atlatılmak üzere ee, yine teşrik tekbirleri aman Müslümanlar yarın sabah teşrik tekbirleri vacip Sabah namazına başlıyor arınlarına. dördüncü gün ikindi namazıyla bitiyor. Bu vacip bir tekbirdir borçtur Allah'ın haklarındandır. Çünkü Mevla bugünlerde tekbir getirmemizi Kur'an-ı Zülşan'da emrediyor. Bugünlerde beni zikredin özellikle tekbir hayvanları yatırdığınız zaman. E benim adımı zikredin yani Allah-u Ekber zaten Allah bismillah demeden hayvan murdar oluyor. Öyle, Etini yemek başka zamanda da kasaptaki et de olsa çaiz olmuyor. olmuyor. E şimdi neden? Bu riski ben verdim. Bu nimeti ben verdim. Benim adımı anarsan bunu sana helal ederim. Benim ismimsiz bunu sana helal etmem. Çünkü bu senin için canını veriyor. Bu sana musakhar kılmışım. Bu canından oluyor sen gıdalanacaksın. Senin gıdan da neye yarasın? yarasın? Ayakta namazda kıyama yarasın. yarasın. Ye iç, yat aşağı etleri. Ondan sonra kurban kesin elinde ederi kadar yardım edelim fakire fukaraya. Bir şimdi, sürü fakir fukara var diyorlar. Şimdi tamam. Geldik. İbrahim Aleyhisselam bu imtihanı kazandı. Allah Teala koç indirdi. ve dedi Cebrail'e. Hani, azim büyük bir koç diyor. O koçu yol indirdi. Ee, İbrahim Aleyhisselam keserken oğlunu Allah ekber Allah ekber e, diyordu tekbir. Kurban kesimi evet. e, ameli. Cebrail Aleyhisselam koçu getirirken bir baktı güven la ilahe illallah, allah Ekber diye diye iniyor. Hmm. Bir baktı İsmail Aleyhisselam koç geliyor, canı fidyesi geliyor, kurtuluyor. O Allah-u Ekber ve lillahi'l-hamd. Tekbirin de üçlüdür. Hmm. Cibril İbrahim budur. Aleyhisselam evet. ve İsmail Aleyhisselam'ın allah Ekber diye kesiyordu. İbrahim, allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Cebrail Aleyhisselam da... indiriyor koçu la ilahe illallah ve Ekber. İsmail Aşamda canı kurtuluyor. Hamd gerekir. Hem tek Allah her şeyden büyük ilk ifade tekbirdir. Evet. Allah'a ekber ve lillah elhamd. Canımı kurtaran Allah hamdolsun. Canım onun zaten. İşte İstersek kurban olayım. Bunun da anlamı anlam budur. Bu. yarın sabahki seçtik tekbirleri de bunun mahiyetini taşıyor. Vaciptir. Biz efendim başlıyoruz namazdan sonra. Şimdi bu noktadan koç geldi bundan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak onun bütün zürriyetlerine, ümmetlerine Kaldı. Kaldı. Bizim ümmete sıra geldi. Efendim sallallahu aleyhi kadar tabi cahiliyet Arapları bunları hep bozmuştular. unuttular. Ee, haç da ondan kalma. Evet. Ama Arafat'a gitmiyorlar. Siz Yemenlisiniz, Arafat'a gidin. Biz Mekke'nin eliyiz, Müzdelife'den ineriz aşağı. Arafat vakfesini bozdular, Müzdelife'ye indirdiler. Kibir, kurur. Evet. Hayvanları kendine göre kulağını kesiyor, burnunu kesiyor, haram ediyor, helal ediyor bir şeyler. Putlara adıyorlar bir şeyler. Bozdular. Hanif dini bozdular. Hı hı. Birkaç kişi kalmıştı bozmayan. Efendimizin dedeleri onlardandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince biz hangi milletteniz? Meselesi var. Tabii ki ben Türk. Evet. Son, Türk dedim. O ayrı bir şey. Ama mezardan münkermekir milletini sorduğu zaman Türk'üm lazım, Çerkesim dersen sopayı yersin. <gülüyor> Milleti İbrahim'denim diyeceksin. Sopayı. Milleti İbrahim ya ya Bunlar da önemli. Ya, unutmayız inşallah. Sorularda ya, yani. önemli cevaplar da önemli. Kur'an-ı Kerim ne diyelim. diyor? Millete ebiküm İbrahim. Atanız İbrahim'in millet. İbrahim Eselam bizim de atamızdır. Din olarak. Efendimizin evet. babası olduğu için. Efendimiz ki bizim babamız. Onun da babası İbrahim Eselam. doğru ha Bir de Türkler de kantora diye bir cariyesi vardır. İbrahim Eselam'ın kantora cariyesinden gelir. ırk Hı. olarak da. Dolayısıyla o ayrı bir şey ama evet. bize dini babalığı söylüyor. Atanız İbrahim'in milletine uydu. İşte Millet esas kelimesi Arapçadır milletin. Din demektir. Millet kelimesinin Arapça dugatı e, din demektir. E şimdi o anlamda kullanmıyor. Irk anlamda kullan. Fakat İbrahim'in deniz. Nereden geliyor işte? Ağza su vermek. Abdestte kusülde buruna su vermek. Yani. Koltuk altını yolmak. Etek tıraşı. Buruna su vermek. bunu sümkürmek. işte efendim sünnet olmak çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz işte kurban bütün bunlar fıtrat bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın e, yani sorunun cevabı bu. Efendim, bu, bir kelime. bu hayvan boğazlamasak da başka türlü ibadet etsek parasını versek millete filan burada, burada başka hikmet var burada sosyal hikmetler var evine dolu et girmeyen fakir fukara var burada bu hayvanlardan faydalanacaksınız ben diyor hayvanları sizin için yarattım sizin menfaatınız için yarattım Tüyünü söylüyor. Etini yiyorsunuz. Yününden ısınıyorsunuz. Evet, cemali, yaylayı söylüyor. Yaylama saldınız. Gelirken giderken ondaki cemal güzellik. Evet. Evet, son, size, her şeyi söylüyor evet, Kur'an. Onun işinize bir hoşluk verir ona bakmak. Alaknayı sizin için yarattım. Ne demek? Yenmesi için. Sen şimdi şunu diyebiliyorsun mu ki? Hayvan eti yemek yani özellikle et işte kurbanlık evet. hayvanlar zararlıdır ve insanlık et yememelidir. Sen bana böyle bir şey diyorsan biz de diyelim ki İslam zararlı şeyleri emretmez. Evet, evet. Ama sen senenin her günü cayır cayır kasaplara kestiriyorsun. <gülüyor> Donduruyorsun efendim et, aynı et zayi olmayacak. Et lokantalarına gidiyorsun. Gidiyorsun evet. ondan sonra Cevam kurban diyorsun. bayramında hayvanları hatırlıyorsun. <gülüyor> 355 gün et yiyorsun <gülüyor> kurbanda da hayvana acıyorsun. Ya bir de ben bugün bazıda da on dedim bu, bu lafta ilk oldu kapak olsun birilerine <gülüyor> Sen ineye acıyorsun inek de sana acıyor. Ne diyorsun adamsın diyor ya. Allah'tan da mağduriyet. Acıyor mu ya? Acıyor. Sen ineye acıyorsun inek de sana inek acıyor. acıyor. Neden biliyorsun? Allah i̇nek Allah'a isyan etmemiş ki. Hiçbir mahlukun Allah'a isyanı yok insanla Allah cinnlerden başka. başka. Şimdi bu inekler normal inek ya gibi değil. Koçlar. Hayır normal inek gibi değil. Niye normal inek gibi değil? 350 gün cidden Toprağa gidiyor. gidiyor. O hayvan yarın dirilecek. Vahşi hayvanlar da kısa seçeneğe hayvan dirilecek. dirilecek. Ama toprak ya. olacak. İnsanlardan hakkı var mı? Diye Varsa dirilecek. dirilecek. Birbirinden de hakkı olabilir. Boynuzsuz evet. koyun, boynuzlu koyun hadisini hatırlayalım. Hayvan boşa gidiyor. Yani boşa derken sana fayda vermiş, vücuduna gıda girmiş, şudur mudur Ama toprak olacak. Kurbanlar toprak olmuyor. O hayvan ebedileşti. Evet. Sırat sırat yani kurbana böyle bir maneviyat kazandırıyor. Ya, tabii efendim yani. sen o kurbanın fazileti var. Şimdi ne diyor? Ya, ona kesilen hayvana. Meryem suresi <gülüyor> Takva sahiplerini Allah'ın huzuruna binekli heyetler halinde haşredeceğiz. Binekli. O binek nereden geliyor? Kurbanları binekleridir diyor Hz. Ali Kerim hmm. Dolayısıyla kurban olunması demek onun Allah'a ibadet için kesilmesi. Öbür hayvanlarda sadece adet yerini Öyle bulsun. Yani et ve gıda ihtiyacı görülsün diye. O hayvana manevi değer yani gelmiyor. hayvana manevi bir derece, derece kazanıyor, derece evet. Öbür hayvan ineklere göre o kurban olmak için efendim imrenir ki ben ahirette efendim çıkacağım Zaten kurbanda kesilmese ebedi mi yaşayacak o hayvan? Birkaç gün sonra zaten, zaten kesilecek. Zaten gezilecek. Zaten. E sen bunu de. Allah için kes sen daha iyi değil mi? Bir, Fakir bu konaya dağıttırıyor. Sana efendim e, evine et giriyor, konu komşuna et dağıtılıyor. Buradan sosyal ne kadar bir şey oluyor biliyor musunuz ekonomide? Haç'ta Mekke'de, Mekke'de kesilmesi lazım haç kurbanı. Oradan ne kadar fakir ülkeli. Eskiden biraz sıkıntıydı et bozuluyordu. Doğru. Şimdi bu e, buzlu tırlar vesilesiyle o Etiyopya'dan Somali'den bütün dünya fukarasına belki bir senelik et ihtiyacı gidiyor ya yani evet. o kurban haçta da kurban var şey. çok çok sayıda sorular var efendim tabi yağmur gibi yağıyor hangi birini soracağım Mesela, şey, Kerim, hakkını, Allah Teala yaratandır evet. yaratana sual olmaz o imtihan eder biz imtihana tabiiz. Evet. ona bir şey soramayız hikmetini sorabiliriz merak edebiliriz ama bunda anlaşılacak ne var cayır cayır senenin her günü et kesilirken ve satılırken Et lokantalarına gidilirken. gidilirken. Bunlarda bir zarar mı var da bir gün özellikle kesilmesi Allah için istenip fakirlere de dağıtılmaya teşvik edilmişse. Burada sosyal kalkınma, ekonomik düzen, konu komşu fakir fukaranın et görmesi, yiyemeyenlerin et bulması için. Sen kasaptan et alıp da komşuya vermiyorsun ki. Hı. Ama Allah için kestiğin zaman sadaka olarak hayrına niyet edip veriyorsun. Dolayısıyla fakirlerin et gördüğü dönem. Kurban etidir ekseriyette. Geri kalanda kim kasaptan et alıp da komşuyu et dağıtır? <gülüyor> kasaptan doğru söylüyorsunuz. E tabii doğrusu yani evet, vaka mi? budur. Burada ekseri Müslümanların özellikle muhtaçların et görmesidir. Fakir fukaranın et yemesidir. Efendim, ekonominin canlanmasıdır. Alışverişin satışın canlamasıdır hayvancılığa teşhiktir Doğru. böyle bir gün olmasa insanlar üretmez mesela ki mesela Afrika'da üretmez. veya başka bazı ülkelerde bazı yardım kuruluşları bu işleri yapıyorlar oradan hayvan ee, alıp kesiyorlar müthiş bir ekonomik canlılık öyle canlılık orada. oluyor ve onlara o kadar et oluyor ki onlar yani çok hiçbir şey evet. bulamayan aç fakir insanlar ya. Bu İslam'ın bu. Hocam. Ne Ne faydeler var? Ne faydeler var? Şeyti soruyorlar. Ama biz Allah rızası keseceğiz niyetimiz Allah, Allah kabul etsin inşallah. için kurban, için kavurma demeyeceğiz. <gülüyor> Peki efendim, evet. için evet. kurban, için kavurma neye öyle dönüyor? Ama kavurma yapılabilir. Yapılabilir var, caizdir. Stokta caizdir kurban eti. Hocam netinden. bu işçileri soruyorlar. Bunların İslam'la Müslümanla alakası var mı? Yok mu? Amaç ne? Gaye ne? Ya çok kısa anlatır Müslüman mısın? Müslümanla alakası olan cami bombalar mı? Kabe'yi yıkacağım der mi? E, dolayısıyla bunun Müslümanlıktan öte kafirden de beter. Çünkü hangi kafir Kabe'yi yıkacağım dedi yani. Ya öyle şey aklımdan bile geçirmiyor. E, hiç şey yani adamın alakası, alakası, alakası yoktur yok yok yani mi, bu işten. Dolayısıyla burada ben bir hadis-i şerifler okudum. Yansıdım hediye o zaman. Evet. Bunların çıkacağı, hadis-i şerif Şam'da dolanacağı, Irak'ı kaplayacağı, bilmiyorum izlediniz mi? Evet izledim bir kısmı. Facebooklarda vardır, sitelerde vardır. Yani Şu anda da var şey bakabilir. Bir hadis, Ama birkaç tanesi şimdi hemen şimdi Yani bir şey yani bir bunu da yeni yine Bukhari'de sahih kaynaklar. E, ye'ti ve ahir zaman. Ahir zamanda kavmun bir kavim çıkacak. hudezul ailesinden yaşları genç. Hmm. ahlam akıllarında fikir yok. Yani beyinsiz diyor açıkça. Yakulun kavl-i hayrul Ayet-hadis okuracaklar. Hmm. Yani en hayırlı sözleri söyleyecekler. Yani. Velakin leşu men el ehlinden olmayacaklar. Ya bunu gün evne dediğin kemamur gussev men O kavdan çıktığı gibi kana bulaşmadan dinden çıkacaklar. Tüm beladır dünü sonra dine dönemeyecekler. Şu ifadeleri falan hep dinin, dinden çıkıcı ifadeler. Harici esas efendim Resulullah'ın hemen sonra çıkan Hz. Ali döneminde ki Hz. Ali 6 bin kişi kesti bunlardan. El-havarij hmm. kilabun nar. Hariciler. Ya o yani, zaman da oldu bu işler tabii o zaman buyurdu ki ey Ali e, bu ümmetin en bedbahtı kimdir? Allah Resulü bilir. Dedi ki seni öldürecek olandır. Şehit olacağını da bu zınlında söylemiş oldu. Söylemiş oldu böylelikle. E, seni öldürecek olan. Bu da haricilerdendir. Yani İbn-i denen hmm. adam. Bu Hz Ali'ye Allah rızasını kesmiştir. Ve kafir oldu diye Hazreti Ali'yi kesmiştir. Kendi de şükür namazı kılmıştır. Cennetlik oldum diye düşünmüştür. Hz Ali gibi birine kafir diyen adamdır. Bu harici zihniyette. Buna inandı bu ve, böyle, bunlar, ve bir de şükür bunlar, namazı kıldı bunlar, Hazreti Ali'yi kestim, kestim diye. Bunlar sivri uç. Yani şöyle bir ayete yanlış var. Mesela ne diyor? Hüküm ancak Allah'a aittir. Ne oldu? Sen başka birini hakem tayin ettin. Kafir oldun dedi Hazret Aliye. Hmm. Şimdi birisi mahkemeye gitse bunlar hemen kafir oldun der. Çünkü hüküm Allah'ındır. Halbuki Allah hüküm Allah'ındır ama Allah'ta kanun nizam koymuş. Evet. E onu da kulları vasıtasıyla yürütüyor. yürütüyor. Allah'ta gelip seni de karınla koca arasını mahkeme edecek hali yok. Dolayısıyla bunlar böyle uçuk kaçık. Efendim kabir ziyaret edenler dinden çıktınız Hı. efendim İslam'a bize göre başı açık gözen de dinden çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz. İçki içen de dinden çıkmaz. Beş vakit namazı kılmayan da müslümandır. Mühim olan inanmasıdır. Evet. İman Allah etmiştir. La ilahe illallah. Resulullah. O zaman Dedim. bu farzdır. Ama ben tembelim. Allah ıslah demiştir. Evet. Ben bu adamı nasıl dinsiz kafir diyeceğim. Ama çarşaflıdır. Çarşaflı oldu halde namaz farz değildir dese imandan çıkar. Çünkü mesele itikat beyindedir, kalptedir. İnanç. Amel Davranışlara yansımamış davranışlar olabilir. Davranışlar in, inançtan bir cüz değildir. İnanç kalptedir ve beyindedir. Dolayısıyla bir insan inanıyorsa Müslüman'dır. Yaptığı hiçbir günah onu dinden Yani başörtüsü ama. takmıyor olabilir, başı olabilir, olabilir, olabilir. içki uçuyor olabilir, içi ulaşıp hayatı... ne yapıyorsa yapsın. Evet. Yapsın derken bunlar caiz demek değil. değil. Bunu veya Bunların günah olduğunu kabul ettiği sürece ve razı olmadığı sürece neyi yapıyorum değil. Yani Allah bunu yasak etmiş ama ben nefsime hatim olamıyorum. Tamam. Allah tebe nasip etsin affetsin dendiği sürece. Veya bu, bu inanç ve görüşte olunduğu sürece bu kişiler Müslümandır. Bunlara kafir diyen kafir olur. Çünkü Müslümana kafir demiş olduğu tamam. için. Hadi şerifler ne bu işitçilerde Efendim şimdi ya bu bunların, Müslümanı da Müslümandan soğutmak anlayası Şimdi efendim hariçim burada yani. bir taştan... Üç, bir, kuş. Birkaç kuş vuruyor. Evet. Ne vuruyor? Amerika, İngiltere, Yahudi, Büyük Orta Doğu projesini yapmak için buralarda bazı yerleri boşaltması lazım. Lazım. Birbirine düşürmesi bir, birbirine lazım. Bir. Bu arada işi ya, ne faydalanıyor? Sünniler böyle adam boğazlayan adamlardı diye eli sünneti, şirkin gösterdiği Göster. için o orada çarda. Bu taraftan Amerika, İngiliz şu bu işgal etmek için yurtları vatanları İsrail sefer, İsrail zaten kendinden büyük devlet kalmasın istiyor. Orta Doğu'da ve başarıyor yavaş yavaş. Evet. E Suriye ondan büyüktü, Irak büyüktü, Libya büyüktü mesela mesela geliyorsunuz hepsinde üç üç üç üç bölünme projeleri. Mısır zaten perşon oldu ihtilalle. Doğru. Orayı da üç'e böldürecek zaten projesi var. Hiç Orta Doğu'da kendinden büyük bir devlet güç güç asker ordu kalmamasını istiyordu bunu da hemen hemen yapmış gibi görülüyor. görülüyor. E Şimdi. Burada mesela Bubekir Bağdadi'den adamın şey çıktı işte. Ben Lale Güldergis'te de yayınladım. Sağlam Haber kanalı ismini vermeyeyim. Oradan aldım. E Amerikan senatörüyle resmi var. Hmm. Oturuyor beraber anlaşmalar önceden yapıldı. Belli ki bir pantol falan sakal e... kısacık falan. Belli ki bir... Halife olacakmış sonra halife e. olacakmış e. o tabii. E. İşte o adam orada. O sonra o Wikileaks belgeleri mi onu yayınlayan adam e. Rusya sığındırıyor ya e. Rusya e. koruyor onu. O adam söylüyor. Amerikan siyahi ve Mossad'ın istihbaratıyla beraber çalışırlar ve güvenliği için kurulmuştur, kurdurulmuştur diyor. Dolayısıyla biz bunları biliyoruz. Ama şimdi adamın sakalı uzun, e sen şimdi ne demiş her sakalı gördüğünü baban zannetmemiş. <gülüyor> sen şimdi sakal uzun diye IŞİD mi zannediyorsun adamı ya? Bizim ciğerci İsmail var, ciğeristan mübarek adam onu bile yaptı yaptılar. Ya ne alakası var? Bunlar zaten eline fırsat geçse O da Türk, geçse. Türkiye'deki bazı o, e, ön yargılar ezelden beri Onlardan istamiyetle beraber sunuyorlar bu tarafa. Biz televizyonlara çıkıp da kendimizi 3-5 senedir tanıtmasaydık biz şimdi mümkün değil kendimizi daha tanıtamazdık. Ya vallahi ya Allah'tan sizin, siz önceden konuştunuz demek ki yeni döndürmediniz <gülüyor> lafı diyeceksiniz. doğrudur. Biz lafı yeni döndürmüyoruz Tam ya. Tam sizin tipe de benziyor efendim bunların. Babacığım yani, şimdi kapkara sakallı. şeyi benzemez. Ee, saçları uzatırlar. Evet. Başları açık durumları var. Ondan sonra bunlarda her yol var işte görüyorsunuz evet. duyuyorsunuz uyuşturucusundan hapından şundan buyundan duyuyoruz haberlerde. Bunların dinle imanla alakası yok. Hadis-i şerifte diyor ki ahir zamanda böyle insanlar gelecek. Bunlar dinden çıkacaklar. Hakkı söyleyecekler. Hakkın ehlinden olmayacaklar. Saçları kadın saçları gibi uzun olacak. Evet. Şam'da, Şam'da dolaşacaklar söylüyor. Dolaşıcıları yerleri de diyor. anlatmış hadis İsimleri yok diyor. İsimleri künye. Hep Ebu filan Ebu filan. Tamam, bir tane he? adı yok. Nispetleri kariyeleri. Yani evet. ne demek? falan oğlu falan yok. Bağdadi, Iraki evet. ee, Selmaktisi. Oralarda bile bir maksat var yani. Ama o şerif, isimlendirmelerde bile diye. bir maksat var değil mi? 1400 be? sene evvel söyledi bunu kaynakta yazıyor. 1200 sene evvelki kaynak. Yani hatta geçişi 1200 sene evvel. Evet. Onu da anlamamış bazı cahiller. Nasıl 1200 olur? Hadisler 1400 değil. Evet. Hatta geçişi 1200. Kayda yani yazıya. İlk nüskayı bulursan, mahdutayı onu anlatıyoruz. Hadisler tabii ki Efendimizin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem hepsini beyan etmiş. Ve bunlara rastlarsanız faktülüğün katli. ben rastlayacağım, rastlarsam diyor. At ve İrem kavmiyle savaşır gibi savaşacağım. Tamam. En büyük kafirleri öldürür gibi katledeceğim diyor. Ben ulaşırsam ben ulaşmasam Hazreti Ali diyor ki ben Kur'an'ı kabul ettirmek için cihada mecbur kaldım müşriklerle. Sen de Kur'an'ı yerleştirmek için Kur'an'ı bozmak tarif etmek isteyecek. Hariciler çıkacak. Kur'an'a yanlış mana verecek. Herkese kafir diyecek. Herkesi kesecek diyor. Sen bunlarla savaşıp sen de Kur'an'ın manasını oturtacaksın. Surtayım. Ya Ali diyor. Ve bunlar hep oluyor. Ben yetişirsem onları katledeceğim. Ve bir hadis-i şerif diyor ki onları bu, u, rastlarsanız At ve İrem kavmini katleder gibi katledin. Onları katledene kıyamet günü ecir var. Onlar tarafından öldürülen de şehittir diyor. Ama tabii diyor. ki İngilizce öldürmüş İngiliz'in şehit olacak hali yok. Ama tabii ki tasvip etmiyoruz. O Öyle İngiliz, Fransız, kasteci, bilmem ne elçi, sefir, zavallı çoluk çocuk savaşmayan... Savaşta değilsin bir şey dediği için adam masum, suçu yokmuş. Şey. Yani böyle insanlar öldürülmesi kafir de olsa caiz değil, Şii de olsa caiz değil. Hepsi cinayettir. Bir insanı öldüren bütün insanlar öldürmüş. Onda hiç ahirette bu katiller olsun, diğer katiller olsun. Bunlar katil. Katil. katil eline sancak verilecek. O sancakta da ne yazacak? Hadi Aişe bimi Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiştir. Kimseye bu sancak verilmeyecek adam öldürmek diyor ki hangi günah yaparsa yapsın Müslüman dininde genişlik içindedir. Tevbe kapısı açıktır. Haram kana bulaşmadıkça malem Yusuf demen haram et. Haram kan. Çünkü yani. Allah'ın korumasında o Oradasın. insan kanı. Ve yola şey, geldi bu her güncü Belamet Hoca'yı televizyona çıkartacak gücümüz yok. işte. şimdi de çıkarttık ancak gece saat 1 oldu hocam. E şimdi Biz bizim bir de ön yargılılar var ya. Yaçık Belamet Hoca öyle... TV'de var. Diğer bizim Facebook adreslerimiz de var. Bütün o konuşmalarımız bununla bu da şimdi atılacak. Bu bölüm evet. özel kullanılacak tabii ki herkes merak ettiği bölümü kesiyor evet. alıyor. Ya bunlara ulaşabilirler. E, biz efendim fazla... diyorlar ki Türkiye'deki dindarlar da bunlara yardım etti veya Türkiye'deki hükümet de bunları Asla. yaptı. Türkiye'deki B... hükümetin bir icadı bu diyorlar. Rehinler ellerindeyken tabii ki hükümet çok şeyli davrandı. Yani akıllı Dikkatli fikirli davrandı. davrandı. Kimsenin burnu kanamadan aldı kurtardı. Şimdi mesela Süleyman Şah vesindeki askerler lafı çıktı. Evet. Yani doğrulanmadı ama onlara üzülüyoruz. Çok dua edelim. İnşallah onlar ya Türkiye ne ihadetti bunları? Türkiye bunları desek Hiç ne Alakası, alakası yok, yok. Alakası yok. Onlar oraya, Türkiye'deki din dallarını yani kurmak, isteyen, şey kurmak isteyenler, Ben bir, şey, bir şey söyleyeyim. Tamam. Uşit kafasını Selefi geçinen kafaya göre. Milletvekili olan kafirdir. Hı -hı. Çünkü İslami rejim değildir. İslami düzenin dışında mecliste seçilen kafir olur. Anayasaya yemin eden bağlık alacağına kafirdir. Evet. E bütün bunların hepsini zaten dinden çıkmış kabul ederler. Bu kafayla bu kafa nerede anlaşacak? Ya yani siyasete girmeye bile irtidat, mürtetlik sayarlar. Bunlar. E tabi o kafa odur. Çünkü onlar asalım keselim kafasındadır. Siyasi olanda mücadele... Yani Türkiye'deki dalları bunlarla işi gücü olmaz kardeşim mi olmaz. diyorsun? Olmaz. Asla olmaz. Ama şu var. Halktan olanlar çıkıyor işte çoluk çocuk gibi, gibi Başka memleketlerden de filan. Başka devlet daha fazla. Fransa'dan 700 kişi katılmış buradan 400. Geçen hesaplara açıklıyorlar. Bütün Arap devletleri 1500-2000-3000 arası. Yine biz komşu olduğumuz halde 400. O da neden? İnşallah vesile olmuşuz. Bizim gibi garibanların önceden doğruyu demesi. Daha ben ilk bunu söylediğimde Bizim hocalar bile bunlar ne iş acaba diye hele, dikkat, hele dikkatli olalım derken biz bunları dedik. <gülüyor> dedik doğru, Çünkü doğru. neden? Bir velinin türbesini patlatan adam Müslüman olamaz. Bu kadar net. Burayı bir camiyi, minareyi patlatan adam. Türkiye'de dindarlarla bunların işi olma zaten düşman bir olur. Bir yani ne diyor biliyor musun? Yani biz diyor, Türkiye'de bir ele geçirirsek diyor Türkiye'de bir el. Önce sizi keseceğiz. Neden? Öbürü kafir ama diyor sen dinden dönmüşsün. Mürtedin katli öbüründen evvel vazif. Zaten onun için Suriye'deki muhalif yani ordu. Bizden Türk... önce sizi hedeflemişler Tabii yani hocam. Özgür, biz siz yok hepimiz aynıyiz de <gülüyor> kıyafet bakımında. Ama özgür ordu dediğimiz var ya Suriye'deki muhalifler. E onları da kesiyorlar atıyorlar. Sonuyla ilgili bir var. şey var mı hocam? Sonuyla ilgili. Sonuyla ilgili, ilgili hadis-i şerifte buyuruyor ki bunlar bütün Arap Yarımadası'nı e, darbeleyecek diyor. Darbeyeyim Arap Yarımadası'nın tümüne darbeleri gelecek diyor. Yalnız sonunda e, aralarında ihtilaf çıkacak. Kendi aralarında bunlar şöyle bunu Irak'ta bitirsem her yerde bitirmiş olmuyorsun. O da var. Bu şimdi Bahreyn'de yarın fırlayabilir. Suud'un bir bölgesinde çat, batlayabilir. Evet. Suud'un abi kafası Suud'dan beslenir dersin ama farkındaysanız muhalif harekete da dahil. Dahil. Çünkü neden? E çünkü hükümeti e, hedefleyen. El-Kaide oluşumları Suud hükümetini de beğenmez ki onu da devirmek ister. Orada da şey var mümbit alan var. Bizden Hı -hı. fazla orada mümbit alan. Çünkü selefi mezhebinden Tabii. dolayısıyla orada e, tehlikede kendini gördüğü için daha müdafaa diyor. Aralarında ihtilaf çıkacak diyor. Allah hakkı dilediğine verecek ama Allah aralarında birbirine bunları hallettirecek diyor. Fakat dini kaynaklardaki son bu böyle. Son böyle diyor. Aralarında ihtilaf çıkacak ve o ihtilafla birbirlerinin e, gücünü bitirecekler diyor. Ama e, şimdi farkında mısınız? Yarım saatlik işi var. Koca Sattam devrildi. Evet. Dünyanın en büyük 3. ordusu ne deniyordu Sattam'ın askeri 600 Doğru. bin mi ne deniyordu değil mi? Doğru. Amerika tüfe, için böyle işler bile değil. E, girmeleriyle yani. Bağdat'tan heykelin devrilmesi Sattam'ın kaç saat evet. sürdü? Kaç gün sürdü? Şimdi bunu bitireceğiz. Bak lafa bakın. Yalan olduğunu şuradan anlamanız yeterli. Akıllı insansınız. Yıllar sürebilir. Neden? Çünkü bizim buradaki projelerimiz yıllar, yıllar sürebilir. Yıllar sürecek kadar büyük. Buradaki <gülüyor> haritalar ...yıllarla şekillenebilir. Bilmiyorum. Yani bu kadar çapulcular için... ...yıllar sürebilir diyerek giriyorsan... ...ki satlama ...hemen girdin bitirdin. E ben buna inanmam. Biz de o kadar saf değiliz. Bu gavur oyunudur. Kafir oyunudur. İngiliz ...Yavudi oyunudur. Müslümanların... ...gençleri Allah için lillah için... ...cihad diye gitmesinler... Burada, Burada böyle. cinayet vardır, katliam vardır, ahirette büyük cehennem vardır. Yani. Peki, efendim, Bu ne dine yarar ne dünyaya? Yani. Efendim yarını nasıl geçirelim hocam yarını nasıl Yarın geçirelim? Yarın mutlaka de. oruç bir defa. Öyle mi? Mutlaka derken sakın Ramazan orucu farz dedi zannetmesin. Yani, yani farz vacip değil. Yararlanmak isteyenler Sünnet için mutlaka. Sünnet oruçlarından Ayşar Adı Yalan Ha Validemiz buyuruyor ki senenin günlerinde nafile olarak Arafa gününden daha sevgili bir oruç bilmiyor. Hmm. Bir hadis-i şerif sahih müslümden okuyorum. Hiç böyle bir hadis duymamışsınızdır. Sağumye'm ve arafe arafe gününün orucu yarın. Şunu sorarlar. Cuma günü tek tutulur muyu sorarlar. Hı -hı. Tutulur hakkında hadis olduğu için. arafe gününün orucu yükeffiru senetel maziyete vel bakiyete. Belki tabir yükeffiru yani müstakbele olabilir. Tabir de diyor ki yarından baz alır. Yer iki Arafa'ya kadar bir sene bütün günahları sildirir. Hmm. Kefaret o demek. Bir de duymadı duymadık bir şey var. Bir daha seneki arafeye kadarki günahları da peşinen işlemmeden kefaret. Allah-u Ekber. Bunu, bunu kimse Müthiş, çok önemli Peki bir bu. Bu, ha. bu hadisi evet sevgili seyirciler. Şahin yani vakit vakit geç tamam ama ne olur dikkatinizi toparlayın. Bunu da hiç duymamışsınızdır veya az duymuşsunuzdur. diyor. Acayip işlemmemiş bir konu. Evet. Arafe gün orucu Geçen seneyi geç, arafeye kadar siler, günahları kefaret olur, gelecek seneye de kefaret olur. Şimdi burada şeyh lazım. Nasıl? Daha henüz günahları yapmamışım. Evet. Şimdi alimler diyorlar ki bazı alimler bunun masu şudur ki hangi günahı yapsam bir daha sene Arafa'ta, Arafa gününe kadar... O günah zaten kafadan mağfur olarak, bağışlanmış olarak sudur eder. Evet. Çünkü bir senenin kefaretin peşinden hazırdır. Fakat bu beleşçilerin veya günahkarların çok işine gelir. <gülüyor> Dolayısıyla bundan şey almasak. Öbür manada da şudur o kişi günahsız değildir. Bir sene içinde günah işleyecektir. Ama bu söz o oruç nasip olduysa mutlaka ona tevbe nasip olacaktır. olacaktır. Yetmez. Bu müjde bu kadarla kalmamalı. Kefaret oldu çünkü tevbe nasip olan da her tevbe kabul olmaz hmm. tevbe kabulle olacağı kesindir yok yani yok. sana ne güneşle sende tevbe nasip olacağı ve o tevbenin Allah'ın da makbul olacağı garantisi verilmiştir yani bu müjdeyi nereden anlayabilirsin oruç nasip olmasından anlayabilirsin, anlayabilirsin. yalnız biraz da hadis-i şerifte ne buyuruyor inna ziyahım. birisi sağa sonuna kadınlar kadınlar var sağa sonuna bakıyordu arafat vakfesinde elini böyle çeviriyordu efendimiz yüzünü biri böyle yakını da bizzat. o da gençti anlamıyordu biraz He. dedi evladım adayvum, bu Arafat öyle bir gündür ki arafe günü İlla Arafat vakfesinde olanlara değil o müjdeyi de verelim yarınki gün kadar ki ikindiden sonra e, gitmedik Mekke'de değiliz, değiliz. Arafat'ta Onu, değiliz müjde... dağda değiliz o Lalegül dergisinde e, dualarını yazdık mesela yüz kere la ilahe la şerike leh Lâ ve kadir. 100 kere kulüllâhat evzü başlıyor aralarda besmele. 100 kere de Allahümme salli Allahümme barik. Yani sonlarında ve <gülüyor> aleynâ Bize de onlarla beraber. Bize de <gülüyor> beraber. de kat. Ve Mesela bu dua yapılır. Ondan sonra bu gece kılınacak Dört vekat namaz diyor ki hacılara ortak ettim. Bunu kılanı gibi müjdeler var. Yani sahih hadisten okuyalım. Kâniyatlı Efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İblis hiçbir günde arafe gününde olduğu kadar gayızlı, kinli, hor, hakir ve zelil görülmemiştir. Hı. Ancak Bedir müstesna. Bedir'de ne oldu ya Resulullah? Cibril safı, harbi safına melekleri dizerken şey, iblis görünce ümidi kesti bu Cehil'lerin gideceğini anladı. Bir orada oldu. Hı. Ondan sonra her sene arafattan için o kadar rahmet yağıt. Allah o kadar büyük günahları yıkar ki. Adam 80 sene günah işletmiş. Bütün mesai harcamış. Bir senelik de değil. Haç'a gitti adam 80 yaşında. Bu adam da diyelim ki 70 senelik tulum çıkartmış. Bütün günah. <gülüyor> Bu adam Arafat vakfesinde af olur mu? Olur mu? Olur. Ve hadis-i şerif <gülüyor> Bir adam Arafat'ta vakfeye durdu da hala Allah beni affetmemiştir ya benim çok büyük günahlarım var. Zannettiyse en büyük günahkar Olur. olur. Af olmadığını düşündüğü için. Daha ne anlam yüklesin yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bu af olur günahları sevaba da döner. E şimdi iblis de orada başına kayaları taşları saçtığını Resulullah Efendimiz görür. Sahabe göremez. Güler. Burada gülmezdiniz ya Resulallah dua saatidir. E gülüyorum neyi görüyorum? Allah bütün günahlarınıza affettince... Senelerdir yaptırdıklarını bir anda harcattı diye kafasına taş saçıyor. Evet. Helakını çağırıyor. çağırıyor. Onun için sevindim buyuruyor. Son lazım yarın böyle bir gün bütün günahlara af oldu. Hatta bir hadis, Ya ama biz Mekke'de değiliz, Arafat'ta değiliz. Anlatıyorum, iki hadis söylüyorum. Bir hadiste diyor ki bugün öyle bir gündür ki memleki sema kulağına sahip olursan. Yani yalan, gıybet dedikodu falan dinletmeyecek. Evet. Böylece dil ya bir yarın konuşmayalım be kardeşim her gün konuşuyoruz dur dur bir yarın sus. Oruç tüklüğünde zaten muhafaza etmek lazım orucu. Zaten içeriğinde lazım. var. Yalan ve gıybet deldirilmiyor. Evet. Oruç kalkandır deldirmeyince yarar. Diline sahip yalan gıybet dedikodu iftira konuşma ya yani fuzuli konuşma ya. Lüzumlu bir şey konuş. Gözüne malik şehvetle namı e bakma. Ondan sonra gözüne kulağına diline Malik olan zaten oruçlu falan. öbür işte zaten cinsel zina. Evet. Allah muhafaza o büyük günah. Malik olan kişiyi mutlaka af olacağı bir gündür. Ama üç şey söylüyor. Diğer bir i̇bn Ömer Ömer hadisinde diyor ki zerre kadar iman olup da Arafa günü af olmayan kalmaz. Şimdi bu müjdeleri duyunca sahabeden biri diyor ki bu sade Arafat iyi ki sormuş mübarek. Şüphelik alacaktık. <gülüyor> bu doğru. sade Arafat'takilere midir? Herkese midir? Sallallahu aleyhi ve sellem olur mu sade buradakilere? Bellin nasıl ahmeten bütün dünyadaki Müslümanlar Mekke Mekke'ye Arafat'a gelsin gelmesin. Gelmesin. O an orada olsun Gözüne, olmasın. kulağına, diline sağ çıkacak günahı sokmayacak. Zikirle geçirecek, hale geçirecek. Bir de Cuma'ya denk geldi. Cuma zaten yani. İşte söz veriyor zerre kadar iman olanaf olur yahu derken tabi her şeyi inkar edip birine inanan ne, demek ki değil. İmanız ameli az. Amelinin nuru. Yani imanın nuru zerre kadar. Yoksa iman bölünmez. Her şeye inanacaksın. Ne? Birine inanmazsan hepsini Olmaz inkar Zerre demek nuru az. Hani hiç takva değil. Fakat adam zerre kadar imanı var demek. Amelleri az zerre kadar. Nuru zerre kadar demek. Hepsinin af olacağı bir gündür. Onun için oruçlu geçirmek. Ne diyor hadis-i şerifte? Oruca niyet etti. Yetmiş bin melek Mahşere kadar onun için istiğfar eder. Evet. Ve ondan sonra iftar ederken orası, suyu içerse vücudundaki bütün kılcal damarlarına kadar onun için istiğfar eder. Ya Rabbi affet bu konuda. Evet. Yani o kadar hadisleri okudum bu geceki sohbette. Yarın onu dinleyebilirler. Cübbelahmeca.tv adresine atılıyor onlar. Evet. Ee, Lale Gül TV'de yarın montajdan cephar o sohbet. Dünkü sohbette. Bütün hadisleri okudum tek tek. Bunlar burada vakit yetmez. Bir de orada metnini de okuyorum. Kaynağını da söylüyorum. Evet. O bitte detay da, oluyor. Tam, tam, evet. Detay oluyor. Burada başka meseleler de koşuk ama burada da yine bayağı hadis okudunuz efendim. Hayretti ibadetinizi Allah razı yani, olsun. Yani 13'ü bir de bayram gecesini gaflette geçirmesinler. Yarınki gece Şimdi biz var. eğer ayıklarsa, te, uyanıklarsa, televizyon başındalarsa, uyanır, uyanır, bizim millet bizi kaybeder kaybetmez televizyondan bir seccadeye yumulsunlar diyorum Tabii ben şahsen. Tabi ya, ha? ya gel, mübarek Zaten gece, saat gece buçuk. namazı, teheccük namazı, gece namazından niyet etsinler. Takıl kafana göre ya, içine. gecede bir gün ne olur yani, senede bir gün yani, yapan yanında resmi bu tatil. Öyle olmuş, Evet. Ya, o da mübarek bir şey oldu, <gülüyor> evet. namaz kılan o sabah namazına cemaate gidecek adam. Erken gidecek, işe gitse Yani kılsın kalacak. değil mi yani? ben varken laka. bana düşmez bunları söylemek. Dört rekat şaharafe gecesi namazı niyet ede edebilir. Evet. Her rekatta bildiği süre. <Gülüyor> Fatihadan sonra ayetel kürsi, ondan sonra üç kulu Allah, ondan sonra felak nas birer kere. Birer kere. Dört rekat kılıyor. Ondan sonra tesbih var orada. Yani o şeyde evet. yazıyor yani ama. Ya neyse bulamadı diyelim o kaynakları. Subhanallah diyeyim sana. Normal yani teşbih çeksin o man hocam şurada. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Bundan büyük teşbih yok. Allah'ın en sevdiği kelam dört kelam. Cünüp bile bunu okuyabilir diyor. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem ya. Yani yıkanana <gülüyor> kadar bile zikirsiz durma diyor. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Cennette bir ağaç Atlı koşan gölgesinde 100 sene gidiyor gölgeyi kesemiyor. Dünyada böyle ağaç yok. Açık arttırmaya çıkarsan dünyayı satsan borsa çöker. Çünkü neden? Dünya fani, öyle ağaç. Kim Neyse söylüyor cennette ağaç, ağaç olduğunu? Ol. Miras ya. gecesinde İbrahim Aleyhisselam. İbrahim A, bak sizin görürsünüz bilgileri. Hiç şey bilmiyorum gibi ya yapmayın. Yok ya ya. ya. sizden okuyoruz, Cennet kuru bir arazidir. En de kıyan, başını çıkaran ot bile yok. Oo, cennet yemyeşil zümrüt gibi. Ağaçlar buradan dikiliyor. Ümmetine söyle ki toprağı çok temiz. Az ve Suları çok tatlı. Dünyadaki bile ne mikrop var, ne yengeç var, ne bir şey var. Pırıl pırıl her yer. Burayı kazansınlar. Ve ne hırasa ağaç ekmek istiyorsalar vaka sürdü vazillim memdûd. Uzun gölgeler. O uzun gölge hadisinde diyor. Yüz sene atlı koşuyor, gölgeyi kesemiyor. Bu nasıl bir mülk? <Gülüyor> Onun için veda rayit efembe Cennette gördüğün zaman bir adamın saltanatını Naimen ve mülkün kemira öyle nimet öyle hayat öyle mülk yaşlanmak yok yani. yok yani yani cennet, ölmek yok ne demek ölmek oraya yok. bağlayacaktınız <gülme> Hazreti İbrahim miras yeresinde fidan verin ağaçlarını dikmek istiyorsalar ümmetine benden selam şöyle subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber dört kelime biri tesbih Allah'ın 90 sıfatlardan tenzihi. Tenzihi. Biri ham bütün iyilik nimetlerine karşı Rabbime hamd. Bütün övgüler ona mahsus. Biri tevhid. Allah'tan başka hiçbir ilah ibadete Allah. layık yok. Biri tekbir Allahu ekber. Ondan büyük yok. Ama kalbinde de huzur ve huşu olacak. Olur. Falan artistten falan takımdan büyük yok gibi şeyler. <gülüyor> şey takıntıya girersen Allah'a <gülüyor> bozulur. Bir de hacce ekber bu sene. Ona da bir deyleriz yani istersen şimdi tabii hocamızla beraber. E, zayıf rivayetlerle de olsa da bazı aziz şeriflerde yani bazı rivayetlerde diyeyim. Yani aziz şeriften de zayıf He. olabilir ama Arafe vakfesi Cuma'ya rastlarsa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere açtı zaten çünkü sonra vefat etti. Memfet oldu vefat etti. Bir hac ve açı var. Arafe Cuma'ya çatarsa 70 aç ya bedeldir veya affaldır şeklinde rivayetler gördük. Hmm. Bu sene de Cuma'ya denk gelmiştir yarın cuma olduğu için yani her zaman olmaz yıllar yılı 5-10 sene Yasemin Safranoğlu hocam anlattınız bunları kaçırmışız ne yapacağız şimdi bayanlar için ne yapmamız lazım demiş nazip olmadı oruç diye üzülüyorum demiş yarın daha var özel durumunda tutamaz ha oruç tutamayan bayanlar subhanallahü elhamdülillah bizim kurban içerisinde sonunda da vardı Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Hı. Bildiğimiz şey herkes de bilebilir bunu. Hani tesbihin yüzüncüsü. <lâ> <anh> la ilahe illallah vehde ula şerikele. Leul mülku vel ve leul hamdu ve ala kurşin kadir. Bunu bu hadisini okuyalım. Yüz kere okursa o gün bakın oruç tutanın Say. Haç'a gideni say. say. Arafat'takini say. Vakfe nereden nerede. yaptı. Trilyon he, sadaka vereni say. Evet. Ben hadis şerif sahibi bu hari söylüyorum sana. Bu tesbihi yani bu tevhiddir. La ilahe illallah vahdehu la, la şerikele. Şerik leul mülkü ve leul hamdü ve hu ala kadir. Herkesin bildiği yüzüncüde okuduğumuz De. imame yüz kere okusun en azama. Bu kişi yüz köle azat etmiş kadar yüz kere cehennemden beraat alır. Kendi hasat alır. Müjdeler sayısıtmaz. Ama en sonuna bakın. Yarın ahirette kıyamet günü o gün ondan daha üstün bir amelle ah, mahşere kimse gelemez. Allah Allah. Ve o gün meleklerin divanına Allah'ın kabul divanına ondan daha üstün amel etmiş dünyadaki ne ederse yaptı Ne yaparsa yaptı Tarife günü bunu yüz kere 100 söyleyeceğiz kere en az. Ancak ondan fazla söyleyen ondan üstün yazılır. O zaman yaşam anamı... E sen sen kılamıyorsa musun? bu caiz. Evet. Aa yani... İttet hali, adet halinde bu tevhid okuyabilir Umarım, bu ayet değil. Umarım Yasemin Hanım veya onun gibi olanlar bundan yararlanmış olabilirler. Allah kimseyi kimseden eksik bırakmaz. Bırakmasın. Yüz kere Subhanallah elhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allah'u etber okusun. Yüz kere salavat-ı şerife okusun. Bunlar kesin. Bayram günü. Bayram. Üç yüz kere Subhanallah ve hamdi dese. Subhanallah ve bi Yine müslüm, e sahih müslüm hadisi. Yine yarın için geçer. Yüz kere bir kimse bir günde Subhanallah ve hamdi dese. Kıyamet günü. Ondan Çok basit bir hocam deriz ama herhalde. Öyle, bunu ama ne nasip olmuyor işte herkese. Deyemiyor, bilmiyor bazıları. İşte. Duymamış hiç. Meraklı değil işte. Kıyamet günü diyor. Onun kadar diyen dışında ondan eftal. O gün amel defterinde kimsenin bulunamaz dünya üzerinde. Ancak ondan fazla diyen. O tespit. Evet. Cüvanla bir hamdi oku. Cüvanallahı evet. ve bir hamdi. Yüz kere bunu e, der herhalde ya. Dilsizler bile söyler herhalde Bayram hocam günü, inşallah. E, ama kere, nasip olmuyor işte. Nasip olmaz. Mesele mahbubiyet. Yani, İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali koşlanmayınca İnsanda iyilikleri olacak ki böyle şeyler de nasip olsun. İyi ahlak olacak. insanlarla iyi geçinecek. iyilik evet. düşünecek. iyi niyetli olacak. Bunlar da önemli şeyler. Şimdi bayram günü 300 kere Sübhanallah ve Hamdi okusa bütün Müslümanların ölmüşlerine hediye hissediyor. Evet. Kendi ne? dışındakilere. Yani kendiler... Ölülere, ölülere. Evet, Kendi başka... Bütün Müslüman, Adem Aselam'dan beri. Bugüne kadar gelmişken bütün Aslım... Müslümanlara e, ve evet. inananlara. Anama babam anca yeter. Adem Aselam'dan beri bunu dağıtırsan anamı bir şey kalmaz. Düşünme. Düşünme. Üç yüz kere oku hediyesin. Her Müslümanın mezarına bin tane rahmet ve nur girer diyor. E bana ne bundan diyor. He, ben... Hep bele yapıyor. Sana ne bunlar Kendisi de ölünce mezarına bin rahmetle ve bin nurla beraber girer. Hmm. Bayram günü ölüler hediye bekler. Kabirde bir hediye yok. mu Bir Subhanallah diyemiyor. Bir Subhanallah Buhari hadisi temlevül mizan. Ne? Mizanı doldurur. Usulü ne bunun yani nasıl uygulayacağız? Subhanallah'ı önce önceye sonra oturacak kesin. Şimdi Subhanallah okuyacak. Subhanallah'ı ben önce okuyacak. Tamam. Bitirdikten sonra yağlan belalığım. Selavat getir. Ya Rabbi işte besmelehamle nereden salat sen başlıyor tamam. duaya. Bundan hasil olan sevabı Adem Aleyhisselam da bugüne kadar imanla ölmüş bütün Müslümanlara en ruhlarını hediye etti. Ama çok büyük laf ettiniz biraz önce. Bayram günü ölüler bekler dediniz. Ama hadis-i şerif imdat bağıran boğulan gibidir ölü diyor. Davet ve dua bekler. <gülüyor> ya, çok ağabey benzer hadis Benzetme. Hadis-i şerif bu. İmdat. Ölü illa tel gari kim İmdat diye boğulurken bağıran gibidir ölüler. Entezuru daveten dua bekler tel haku mine bin evim mine vekile usadik. Babadan anadan eşten dosttan. Evimize oturdunuz, malımıza, mülkümüze kondunuz, miras bıraktık. Bir Allah deyin de bize bari hediye edin. Bizi Sübhanallah bile diyemiyoruz. Çünkü fe öyle kabirdeyiz. Kabirdeyiz. O sevap ona gelince yani ha beyleğimle dünya mafya. Dünya ve içindekilerden daha makbule geçer. Neden? E git mezardakinin başına sana Fenerbahçe'de bir villa bağışladım. Ne <gülüyor> yapsın adam aşağıda? <gülüyor> Allah cezanın müstahakını versin. Ne lazım bana villa? Git sevabını bağışla. Fakirlere ver der. Dolayısıyla sadakanın sevabı hediye ulaşır. Oruç tutsan sebat, Bayramın tevdiye, birinci günü Sübhanallah bir ve bir hamdiyi yapacağız Ve ölmüşlerine ona edilecek. İkram edeceğiz evet. la ilahe illallah şöyle, Bayram günü özellikle Hadis iki bayram gününde Dört yüz kere derse o deminki dediğim Dört yüz köle azat etmiş gibidir Neler sayıyor neler sayıyor evet. Ama o biraz uzun olabiliyor O zamanın şartlarıyla bir de tabii, tabii. Ama, Ama köle, azadı bugüne köle azadı şudur Köle de insandır her uzluğuna mukabil senin de cehennemden bir uzun azat olur. E bu ne demektir? 400 kere beraat alıyorsun demektir. Yani insana hürriyetine kavuşturmak ne kadar sevapsa ki İslamiyet. Arafat demek. ne anlama geliyor efendim manevi olarak ve ne, ne, neyin neyin yıl dönümü Arafat, neyin neyin olduğu an onu bilmeyenler için yani, yani Adem'in Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, kabul edildiği yer mi? Adem Aleyhisselam olsa? Cennet, gidiyoruz? Cennetten indirilme kıssası uzun bir mesele. Evet. Ne efendim bir imtihan vakı olduğu Orada başamadım evet maalesef. Başamadı. E ama maalesef kader de, buydu. Yani Biz gelmeyecek. Bizim de başımızı belaya soktu diyebilir miyiz ba Diyebiliriz <gülüyor> yani. Musa Aleyhisselam dedi ona. Öyle Ruhlar mi? Ruhlar aleminde görüşmeleri var. Sahi hadiste Aa, geçer. İnsanları betmaktır. Ben de biliyorum dedi. onu. İnsanları betmaktır. O da, da kızdı dedi. ona. Sen ki kızdı. peygambersin. Sen ki peygambersin. Allah'ın bunu beni yaratmadan evvel kaderde yazdığını bilmiyor musun? Biliyorum. E sen kaderde olan bir şeyle benimle ne diyorsun? Gibi. Gerçi Adem, Selamın, Adem Aleyhisselam onu yenmiş oldu ama. Oradan yola çıkarak birisi de Allah yazdı mecbur içki içeceğim gibi hareketler çekemez. Şey Çünkü orada sanki ben Allah'a imtihan ediyorum gibi bir mana çıkardım. Yani şimdi dolayısıyla şu İsa Aleyhisselam'ın e, dağın tepelerini çok gezerdi. Onun için Mesih denir. Seyahatten gelir. Hiç ev hmm. kurmadı evlenmedi. Baba ben de şimdi duyuyor bunu öğrendim. Bakın çok kitap okudum. Sizin eserlerinizi de çok okudum ama Mesih'in nereden geldiğini seyahatten bilmiyorum. gelir çok ve ev için. kurmayıp dağlarda Allah Allah bağıra bağıra gezerdi. Çok aşıktı. ...dağın birinde böyle uç bir köşede... ...çok sivri bir uçurumun başında oturması gel ...iblis gelir... ...ey İsa der... ...sen Allah'ın hak yolu üzerinde olduğunu iddia ediyorsun... ...tabii Allah'ın hak e, risaleti üzeri... ...at bakalım Allah seni tutacak mı der... ...deyince İsa Aleyhisselam çok Bu güzel... ...bu masal değil değil mi gerçek yani... ...İsa Selam'ın cevabı bize kaderin sırrını öğretecek... ...veyahut da amellerimizle mücber miyiz... ...değil miyiz... E, ...cebriye mezhebine karşı ne der... ...ey iblis, defol git... ...kullar Allah'a imtihan edemez... Allah kulları imtihan eder. He. Yani ben kendimi atacağım. Bakayım Allah tutacak mı diye He. bir şey yok. yok. Ama Allah beni atarsa bakalım sabredecek mi diye eder. Doğru. Razı mı değil mi diye eder. Evet. Oğlunu kes gibi. Evet. İmtihan yapmak ve Allah, Allah aittir. Biz evet. onu imtihan edemeyiz ki. Ben efendim zehri içeyim bakayım ölecek miyim. Böyle bir şey ama sana Doğru. elinden tehlikeye atma demiş zaten. emir tutsana. Allah seni sınav edecek. Sen evet, onu sen sınav etmeyeceksin. Adem, Arafat, evet. Adem aleyhisselam cennetten nereye indirildi? Serendip. Sindiki Sri Lanka mı ne? Evet. Orada ayak izi falan var çok büyük. Kokarmış gibi o dağlar. Ut da cennetten onunla beraber indirildi. O Ut esas evet. Evet, dediğimiz dediğimiz evet. evet. Ee, orada yetişir zaten o taşlara da. Ee, cennetten oraya indirildi. Ee, i̇lk indirildiğinde boyu çok uzundu. Sonra çok yalvardı. Kısattım öyle. Bulutlara değiyor. Başımda kısaç kalmadı. Çok sıkıntı çekti. Yüksek bulutlarda tabii geçer. Bazı kere alttan evet. geçer. Dolayısıyla e, Adem Aleyhisselam Sri Lanka'ya yani Serendibe indirilmiştir. Havva annemiz Cidde'ye indirilmiştir. Cidde'nin adı oradan gelir. Cidde ne nene demek. Yani i̇lk, kadın ilk, ilk ata. Kadın, evet. Kadından atamız. Şimdi onda kabri Cidde'dedir. Onlar 100 sene kadar ayrı kalmışlardır. Ne büyük imtihandır ki hem dünya'ya iniyorsun hem yalnız başta iniyorsun çünkü birleşmemişler çocuk yok çoluk yok. Evet. Hem yalnız başta iniyorsun hem dünyada iki kişisin hem de birbirinden ayrısın evet. ve ne kadar uzaksın Hindistanlere, Ciddenere, Ciddenere. Sonunda Allah Teala e, Adem Hazreti o kadar tevbe etmiştir ki ama günah işlememiştir. Yani bizim anladığımız maada bir günah yok. Peygamberler masumdur, günah değildir. Ama Allah'ın ona bir imtihanıdır. Bu imtihan neticesinde İblis onu kandırmıştır. Kandırmasının sebebi de şudur: Allah'ın yeme dediği ağaçtan. İblis yemin etmiştir Allah'ın adına ki sana bir şey olmayacak burada ebedi kalmaman için Allah seni öldürmek istiyor dünyaya indirmek istiyor onun için yeme ediyor sana yemin Allah'ın adına yalan yere yemin edileceğini bilmediğinden hmm. Allah adı söylendiği için inanmıştır yani nefsine kurban olduğu için inan çünkü değil. orada nefis yok orada yani, ondan nefis ondan yok. yok yalnız hava annemizin burada rolü vardır evet. hadi ye hadi ya diye kalalım bu cennette diye kadının orada rolü çok büyük olmuştur evet yani Havva annemiz için hadisleri hocam o da ayrı ol, bir mevzuymuş aslında. Onun <gülüyor> olmasa hiçlik koca hiç bir erkek hanımından sebep günaha düşmeyecekti diye de yani o yani, sebebiyet ilişkisi de verilir. Verilir. Şimdi e, tabii kadınlar acelecidir, panik edebilir. içinde bulunduğu nimetten de ayrılma tehlikesi varsa ayrılmamak için hadi hadi hadi acele diye bir şey yapmış. Ama şu da var tasavvufi yönünde. Adem bilseydi ki o ağaçtan yiyince yey, dünyaya inecek de ondan enbiya evliya gelecek. Ahir zaman demesi Muhammed Mustafa gelecek. Sallallahu aleyhi ve sellem o hikmeti bilseydi ağacın meyvesini değil köküne kadar yerdi diye de bazı büyükler, yorumları yapan yorumlar, olmuş. Yorumlar yapmışlar. <gülüyor> yapmışlar. Çünkü bu olacaktı zaten yaratıldı. Zaten evet. Şimdi burada e, geldiler çok, dünyadalar. 100 sene başını göğe kaldıramamış Allah'tan utancından. 100 sene. haya Ve o kadar ağlamıştır ki gözyaşlarından, secde ettiği yerlerden ağaçlar bitmiş artık. Ne kadar yıllık ağaç olmuşlar. Çünkü sudan de, bitiyor, yetişiyor yani. Ee, artık e, bu tövbesini kabulüne de niyaz ederken yine orada hakimi müstedrekleri vaat ete, hadis-i şerif devreye girer. Ya Rabbi bir hakkı Muhammed'in illa gafırdı. Muhammed'in başına beni affetmez misin der en son. Hı. allah Teala de buyurur ki e, sen onu nereden tanıyorsun? O da der Ya Rabbi ben onu tanımıyorum ama kim olduğunu da bilmiyorum ama onun senin katında değerli olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben cennette dururken yıllar yılı durdu. Arşı görüyordu, meleklerin evet. tavafını şey Bakıyordu orada olan, olan bir tane olan her şeye. ]lere. Ben e, cennetin direklerinde, arşın direklerinde, cennetin kapılarında la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılı gördüm. E şimdi bu ikinci bir varlık var orada. Anladın Düşün. ki sen kendi zatının adına en sevdiğinin adını yakın kılarsın. Düşün. Onun adını araya koyuyorum ama kendini tanımıyorum. Mevla Teala de buyurur ki o senin neslinden gelecek son nebidir. <gülüyor> Onu yaratacak olmasaydım zaten seni de yaratmayacaktım. Hmm. Yani hadisin sayı olan lafzı budur. budur. Ama dillerde dolanan meşhur levlâke levlâk le mâ diye geçer. Bazıları da bu hadis uydurma derler. Hadis o lafızla yoktur. O edebi bir lafız olarak bazı alimlerden gelmiştir. Ama hadisin manası buradadır. O olmasaydı seni de yaratmayacaktı. Yani. E, Efendimiz yaratmasaydı zaten alemlere lüzum yoktu. E çünkü Sınavlara yani lüzum Adem e, Aleyhisselam'a yani. lüzum yok. Yani, yani Efendimiz'den sebep Adem Hocam yaratıldıysa Adem yaratılmayacak olsaydı dünyada imtihan diye bir şey olmayacaktı. olmayacaktı zaten. Dolayısıyla e, bu Efendimiz'in tevessülüyle yüzü su Adem babamız af olmuştur. Ulusu da ulema-üliya çok sözler söyler. Sen olmasan Adem Af olmayacak. Sen olmasan Nuh gemide kurtulmayacak. Sen olmasan İsmail senin deden diye. İsmail bıçaktan kurtuluyor mu? Sen olmasan İbrahim Nemrut'un ateşinde yanardı. Yani Efendimiz son sellem bütün hayırların gayesi ve maksatlıdır. Ve mebdeidir ve anahtarıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada e, hava annemizde kalmış tek başa. E, bunlar nasıl yaşıyor dünyada? Bir meselesi var. Yüz sene bu. Tabii. tek başına. Cebrail Aleyhisselam ikisine de geliyor gidiyor devamlı. Hiç başka türlü yaşayamaz. İkisine de geliyor gidiyor ihtiyaçlarını mesela buğday, mesela ekmeğe öğretmiş, biçiyor, tahin ediyor tahin yani öğütüyor on sonra ekmek yapıyor. Yani ne yiyecekler ne içecekler cennetten de getiriyor onları da öğretiyor. işlere göre e, insanlık kendi kendine bulmadı ekmeği. Yok yok hepsi Cebrail Aleyhisselam talimatıyor. Yazı da Cebrail Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'a öğretmiştir. Yazıdan tutun. Bütün ilimler bu aleme peygamberlerle gelmiş. Ya şey, ekmek yapmaktan başlar. Yemeğin bulunması veya bulunması ne yeneceğinin bulunmasına kadar Cebrail Aleyhisselam'a Aleyhisselam gemiyi yaptırması gibi. Doğru. Deniz olmayan yerde. Doğru. Bütün fenler, teknolojiler. Demir. Demir. Demir. Ben Kur'an diyor demiri biz indirdik. Evet. Hepsi gökten indirildi. Ve evet. şey. faydalarını sayıyor. E sen demiri. şimdi bunu tevil edersen demirli elementleri... Gökten yağmurluğa iniyor, yağmur tanelerini içinde bulunan elementlerin birleşmesi etiketinde madenler oluşuyor falan falan. İnsanlık falan. bunu buldu muldu filan. Bilmiyorum sen o noktadan gelirsin nereye kadar gelirsin ama bu kadar demir rezervinin de bu kadar yağmur tanesiyle yani <gülüyor> oluşacağını da pek ispat edemezsin bana. Demiri biz indirdik diyor. Hayvanları oluyor. da 8 çift indirdik kurbanlık hayvan. Bunlar Adem Aşılam'la cennetten indiler. Yani dünyada da istese ol dedim yaratır. Yaratır zaten ama bunun, bir, şey. Ayrı bir şey. Ama cennette var da hayvanlar. Evet. E şimdi e, bilimleri öğretti. Öğretti yani onlar öyle denir. yaşadılar. Tamam. Demanlı cebrelerimin gelip gitmesi. Ateş lazım oldu pişirme. E, pişirme ateşi cehennemden getirdi. Ama öyle bir şey bir kuşuk adam parça e, koyuyor Yedi aderin dibine kadar yakıp geçiyor cehennemin ateşi sizin ateşinizin. Siz de ateşinizin. En hararetlisi diyelim ki Karabük demir fabrikasındaki demirleri yakan eriten suya çeviren ateş cehennemin yetmişte biri. Hazret-i evet. Adem Aleyhisselam dedi ki bundan yararlanamam bu yakar her yeri. Onun için yetmiş kere suya sokup çıkarttığından kalan dünyanın en şiddetli hararetidir. Ateşin mayası. Şimdi e, ateş geldi bütün malzemelerle bunlar yaşadılar ettiler. Yüz sene geçti. Yüz evet. sene geçince Adem Aleyhisselam dedi ki hani şeyi diyemiyor Havva'yı özledim. Özlediysen rahat tursaydın deller adama <gülüyor> cennette otursaydın. E şimdi onu diyemiyor. Dedi ki ama bahane etmiyor. Hakikaten demedi. Değil değil. Şunu dedi. Ya Rabbi arşın etrafında ta, meleklerin tavafını seyrediyor. Şimdi kâbeyi de bazı canlı yiyenfen seyrediyoruz. Orada da otururken biliyorsunuz çok sevaptır. Sırf bir şey okumasa, zikri bile etmese, sırf Kabe'ye baksa 20, sev 20 tecelli gelir. Sırf bakışla. Dedi Ya Rabbi tavafı, tavaf edenleri seyretmeyi özledim. Hı. Mevla buyurdu ki benim bu dünya arzumda Mekke diye bir yer var. Orada benim bir beytim var. Adem Aleyhisselam yapmadığı ilk temelleri melekler attı. mekabeyi on taife yaptı. İlki meleklerdir. Kanatlar açtın mı Kabe'nin şeyine inemiyoruz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da diyor. Ve diyarufo İbrahim'in kavai'de minel beyt. İbrahim temelleri yükseltiyordu, yükseltiyordu atıyordu demiyordu. demiyor. Çünkü temellerin atılışı, orada da bazen Adem Aleyhisselam'dan. Adem'den de, de değil, önce. Değil, meleklerdendir. Kanatla açılmıştır, onun için dibi bulunmaz Zaten 7 kat yerin dibine kadar Kabe'dir, yedi kat görüşüne kadar Kabe'dir. O hiza. Ne? Dolayısıyla benim orada bir evim var, sen git, onu tavaf et. O Adem Aleyhisselam geldiğinde kabe Muazzama vardır. Meleklerin binasıdır ama. Evet. Sonra o yıkılmıştır, edilmiştir. Temeller kalmıştır dipte. Asırlar buyurma yükselmiş, Tamam yükseltmiştir. Buraya kadar e, Adem Aleyhisselam buyurdu ki beni e, ziyaret etmek istiyorsan, tavaf etmek istiyorsan, evimi görmek istiyorsan Mekke'ye geleceksin. O da Mekke'nin ve Cebrail Aleyhisselam'ın tarifiyle hep o gösteriyorlar. Önüne onları. düştü ve beraber gittiler. Evet. Cebrail Aleyhisselam bütün bu haremin hududu. Kim çizdi? Cebrail Aleyhisselam o sınırları gösterdi. gösterdi. Yani. Hem de Yemen'den gelirsen şuradan Irak'tan gelirsen burada. buradan. Evet. Hepsi hududu var. Bunlar kendi kafasına olacak şeyler değil. Sonra. Ondan sonra o arada bir enteresan olay var. Diyor ki Hindistan'dan Mekke'ye gelene kadar toprak altında dürülüyordu. Yani çünkü yürüme ama oturuyorsa yürüyen merdiven evet. Dursa bile akıyor. Bu arada diyor, ayağının değdiğine rast gelen yerler kıyamete kadar mutlaka mamur ve meskul şehir olacaklar. olacaklar. Hala o projeler dikmemiş. Adem-i Sohb ayağı değdiyse, şu anda orada ot ve ocak yoksa, çölün ortasıysa bile şu an. Kıyamete kadar mutlaka mamur olacak. Bir şehir Hı, kurulacak. kurulacak Kurulmamış sayel. Ta tamam. Şüremiz çok aşıklı. Adım aralarında kalanlar badiye, Bad çöl yani. kalacak. Tamam. Ondan sonra geliyorlar hava anımıza yakın. Mevla onu oraya yakın koymuş. Buluşacakları yere yakın olsun. Yakın olsun diye. Çünkü erkek dayanır. Kazanıza <gülüyor> zayıftır. Ve böylece o da ciddeden geliyor. Şimdiki Cebel-ül Rahme, Rahmet Dağı dediğimiz, hani o beyaz sütünün görüldüğü yer. E, o beyaz sütün antika bir şey değil. Sonradan evet. konmuştur ama o yer olarak orası Adem ile Havva Aleyhisselam'ın yüz sene sonra cennetten indikten yüz sene sonra buluştukları ilk olarak kucaklaştıkları Efendim hasret giderdikleri yer. Ve orada birleşmişlerdir. Arafat'tan bahsediyoruz. Arafat'ta cinsel mana şimdi bizim için çok kutsal ihramlısın dokunmak adına bakmak evet. falan ama orada cinsel manadaki iltikaları da orada hukuk bulmuştur. Yıkanmaları içinde cennetten hark ve ırmak açılıp nehir ikram edilmiştir. Orada gusletmişlerdir. Ve en büyük mesele kalubela yani zürriyetlerin zerrecikler halinde... Ee, Adem'in sulbünden alınıp da zerrecikler halinde kıyamete kadar gelecek bütün neslin yayılıp Rabbiniz değil miyim kalübele ahitnamesi de Arafat alanında olmuştur, olmuştur. ve Arafat alanında hepimiz orada saçılmışızdır bugün oraya giden gitmeyen kafir Müslüman inanan inanmayan herkesin ruhlar aleminde Galiu bela, Rabbimiz sensin dedikleri Adem'in belinden geleceklerin hepsi yaratılmışsa demek belindeydi o zaman. Evet. O sütten gelecek zürriyetlerin tümü oraya saçılmıştır. Arafat alanında bulunmuştur. Dolayısıyla çok kutsal e, manalar taşıyor, mahiyetler taşıyor. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a haç menasiki öğretilmiştir. Haç vazifeleri öğretilmiştir. Arafat Vakfesi Adem Aleyhisselam haç etmiştir. Kabe taaf ederken melekler beraber, melekler demişlerdir ki biz senden 2000 sene evvel burayı tavaf ediyorduk. Evet. Ama Adem Aleyhisselam'ın tavafını yaparken Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber diye tavaf etmiştir. Sırf bu tesbih okumuştur. Onun için hadis-i şerifte geçer ki bir adam hacer tavafın şavtına başlasa 7 şavtı dönüp oraya gelene kadar Sübhanellahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekberden başka hiçbir şey konuşmadan tavafını bitirirse anasının onu doğurduğu gün gibi aklanmıştır. Evet. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın tavaf şekli. Tavaf şekli. sonra İbrahim Aleyhisselam gelmiş. Meleklerden onu öğrenmiştir ola. O da ve la havle ve la kuvvete illa billah ila ila ilazim ilave etmiştir. etmiştir. O zikride dolayısıyla bunların hiçbiri işte sahil Hacer anamızın İsmail Aleyhisselam ölecekken zemzemin çıkmasındaki sahil şeydir. Evet. Ama bunlar efendim e, bu şu anda hikmet aranmaz. Tahappu değildir. Yani Allah emrettiği için biz orada sahil ederiz. Efendim, suyu aramak için sağ etmeyiz biz Allah emrettiği için tavaf ederiz e, bunların hepsinde hikmetler var manalar var e, araştırıldıkça çıkar çalkaladıkça çıkar ama ve lakin, biz bunların hikmetini aramakla mükellef değiliz hikmetini bulamadığımız şeylere bu nasıl iş diyen Allah'a evet. Allah inandıysa e, Kur'an'a e, hükme inandıysa bunların hepsinde maddi manevi bedeni sıhhi her yönde menfaatler vardır çok teşekkür ediyoruz. Hocam gerçekten büyük bir manevi hizmete aracılık ettik e, diye umuyoruz. <gülüyor> yok, ama bu hizmeti siz gerçekleştirdiniz. Allah siz sizden razı olsun. Mesela olan hayrı yapan gibidir. İnşallah. Hadi şerif. Allah razı olsun. Bu... Ama biz şimdi nadir çıkıyoruz. Evet. Onun için ayda birkaç kere o kanal, bu kanal böyle senede bir iki oluyor. Yine tabi davet ederseniz geliriz ama biz bu Lale Gül TV 4 uydusunda mevcuttur. Devamlı gece gündüz bu sohbetleri veriyor ama tabii saatler süren binlerce var. Var, var Bunları sonra. dinlerlerse çok konularda aydınlanırlar bir. İkinci daha kolay Cüpela Müce. Tv ee, sohbetleri canlı veriyor yine Perşembeleri internetten. De. Orada da birçok sohbeti atılmış bulabilirler. Bu da... Benim İ... derdim para istemiyorum, pul istemiyorum. Bir kimse eli sünnete göre itikadın tahsiyesin. Bir kimse namaza başlasın. Bir kimse içkiyi bıraktırabiliyorsak ne mutlu bize. Biz insanlar acırsak Allah bize acır. Biz onlardan üstün kendimizi asla görmüyoruz. Onlardan dua bekliyoruz. Namazdan sızından da açığından da. Hepsi bizden eftaldir. Onlar bizim kadar okusalardı. Bizim kadar ulema evliya görselerdi. Kesin bizden bin kat iyi olurlardı. Biz çok hala efendim yanlış durumdayız. 13'ün bizim için de dua etsinler. Hepsi bizden üstündür. Efendim, ancak bir şeyler öğretilmişse bize faydalandıralım ilmin zekatı konuşmaktır, anlatmaktır. Maddi bir menfaat beklenti yoktur. Ama Onun da. için Allah rızası hiçbir sohbetten para alınmamıştır. Hiçbir televizyondan para alınmamıştır. Allah rızası için merak ettikleri şeyleri orada bulabilirler. Ahireti özellikle ölüm ve sonrası çok bilgi bulabilirler. Çok merak ettikleri. Ve çok merak ettikleri bir konu. Allah nasip ederse bu programda bu saatte belki bu başlıkları sadece bu başlıklarla sınırlayarak ayrı ayrı konuşuruz inşallah. Tabii tabii dolu konu kıyamete kadar bitmez. Bitmez. Buğra Ayan hangi zikir çekiyorsunuz? Henüz zikir çekmiyoruz tabii. Henüz yani biz manevi mertebemiz o kadar yüksekmedi. Hem hocayla konuşup sohbet edip hem onun sohbeti hem zikir çekemiyoruz. Zikir. Ama zikir öğreniyoruz. Zikrin yeri kalptir. kalptir Dil ona alettir. alettir. Ömür türlü dilsizler zikredemeyecek mi? <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Bu Rayan bu tespihi Cübbeli Ahmet Hoca programa gelirken ne? lütfetti. Önemli bir Allah dostu. Ben, ben onu, ben hani onu elime yani, alarak çıktım. Dedim, Çok, dedim, alarak. içimden geldi. Siz de Çok meraksınız maşallah. A Allah razı olsun. Yani lütfettiniz. Biz ederim. Allah kabul ederse aracılık ettik. Bayramdan önce Erkan Tanla tartışalım programında Cübbeli Ahmet Hoca'yla dini, diyaneti, inancı Cebbiz CBP Kur'an'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşalım istedik. Biz sadece aracıyız ama gerçek hizmeti kendisi gerçekleştirdi. Allah ondan razı olsun. Allah senden razı olsun. Lütfettiniz, teşekkür ederiz. Dönümüz tabii bayram. Artık şimdi Arife günündeyiz. Arefe günü e, günündeyiz. Günündeyiz. İnşallah zaten ama beş vakit terk etmeyelim. Yarınki günde orucunu tuttu Allah'ın izliyen iki senesini tertemiz eder ya. Maşallah. Geçen tek geleceğini... bir günle bir oruçla bu iş olur mu dersiniz? Ama işte gözüne, kulağına Diline sahip olsun kaydını da unutmayalım. Evet oruç esnasında. Bir gün oruç ama. Cuma gün, namazı da var. Bir günde de insan kaç defa torbayı deldirir yani. Böyle de tehlikeler var. Söz <gülüyor> söylüyorsunuz. İnşallah olmaz öyle bir i̇nşallah torba. Olmaz, i̇nşallah olmaz. Çok teşekkür ederim. Bayramınızı içtenlikle tebrik Biz ediyoruz. Biz de tebrik ediyoruz. <gülüyor> Bütün dinleyenlerin, sevenlerin Allah'ta. Dualarınızı bekliyoruz. Hocam istesiniz sizin, sizin, sizin duanızla veda edelim. Yok ben Allah. konuşmayayım artık. Yok estağfurullah. Şöyle siz bir dua lütfedin. Buyurun olsun bize olsun. Şey. Olsun. şöyle. Kafanı şöyle yapalım efendim. Buyurun. As-salatu ve selam ya Rabbi bizi senin rızan için bu saate kadar dinin için iman ederek, itikad ederek, dinleyen hepimizi bizi de onların hürmetine beraber ilhak ederek cümlemizi bu gecede affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı Amin. cehennemden azadeyle, sevdiklerimizin boyunlarında cehennemden azadeyle. eyle. Amin. Ya Rabbi azabından kazabından sana sığındık sen muhafaza ile. Üç kere cehennemden sığınanı, cehennem ya Rabbi bunu benden kurtar diye dile gelir. Sen de kabul edersin. Hadi şerif vardır. Üç kere biz sığındık. Sen de bize sığınır ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabb cennetin cemalini ihsan eyle. Amin. Cennetini ve rızanı bize helal eyle. Amin. Cennetine yaklaştıracak inançlar, amellere muvaffak eyle cennetinden ve cemalinden uzak edecek inanç, fikir, ahlak ve amellerden cümlemizi muhafaza ile. Amin. Allah vatanımızı İslam vatanları iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile. Amin. Bütün İslam aleminde çükü net çekinet huzur üzere her muhacirlere evlerine salimen ganimen dönmeler nasip beyle. Suriye'de de, Allah Mısır'da da, her yerde, Doğu Türkistan'da da zulme uğramış, İslam'ın vecibelerini yene getiremeyecek durumda esir düşmüş mazlum Müslümanları halas eyle. Amin. Allah Amin. fazla fazlıyorum. Askerimize, polisimize Vatanımıza, milletimize yardım eyle, teyit Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi sen kurban olduğun bu vatanı böldürme. Böldürmek isteyenlere fırsat verdirme ya Rabbi. Amin. Ve bu e, Türkiye'nin liderliğinde, önderliğinde, İslam alemininde şu belalardan kurtulup, düzgün bir şekilde İslam'ı yaşayacak eli sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi, i alem. Amin. Ve ya hayran nasirin. Cümlemizi, kurbanlarımızı şimdiden kabul eyle. Fakirleri, halal ızıkları ihsan eyle. Amin. Bu zi dinleyenlerden. Bumbara gece dua yüzde yüz kabul olduğu gecedir. Kim bir niyet tuttuysa. O niyet ona dini, dünyası ve ahireti için hayırsa sen onun hayırlı muradını bu gecede ihsan eyle. Amin. Ne so sıkıntısı, sığındığı, korktuğu bir belamı, suybet varsa bütün dinleyenlerimiz hakkında korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nahil eyle. Amin amin. amin. Beş vakit namaza başlamak, tevbe-i üzere yoluna dönmek, Ya Rabbi senin yolunda şehadet kelimesi okuyarak ölmek cümlemize müessereyle, Hastalara acil, şifa, dertlilere deva, borçlulara da. Bütün sıkıntılarımızın, müşkillerimizi hallu hasaneyle. O sallallahu oh. teala aleyhi ve sellem. Son da amin demek lazım. Amin mühür gibidir. Amin olmayan dilekçek gibidir. Süz geçmez. Amin, amin, amin. Bi hurmet ta ve yasin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem, مولانا Muhammed ve alâ âli sahabe teslimen kesîran. Elhamdülillahi rabbil âlemin.